Evet, sayın seyirciler. Seyirci? Seyirciler tabii. Dinleyici değil mi? Dinleyiciler de olur. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yapılan transferlerin değil, burada konuşulanların kulüpler tarafından transfer edildiği program. <gülüyor> kulüpler burada bizi dinliyor, sonra Aa, gidip transfer yapıyor. Çünkü ikinizde, neden? Bu iş çok iyi biliyoruz. İkinize ikinizin de bu şey değil mi? İkinci bölümü. İkinci bölümü. Evet. Episode 2. Aynen. Epizot 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Buradan ilk takipçimiz Nazlı'nın İsa'ya yürekten <gülüyor> <Yine. gülüyor> bir selam çok bugün. Çünkü aslında böyle bir İsa yok ve onun bot olduğunu hepimiz biliyoruz ama kendimizi itiraf edelim. Hala fal olamamış. Evet, Nazlı'dan bir şans da hala fal kanalımızı. kalabımızı. Bunda teşekkür ediyoruz. E, bugün arkadaşlar <gülüyor> follower'ımız değil yani. Neyse. Bugün bugün arkadaşlar bir şey yiyelim dedik. Şu Türkiye'nin transfer gündeminde neler oluyor? Bu çöplüğe biz de adım atmaz mıyız evet, evet, Bu çöplüğe biz de lazımız. Çünkü gerçekten büyük bir çöplük. Her gün gazete okumaya üşenen bu insanlara da bu çöplüğü bir tanıtmak lazım dedik. O yüzden ta nerelerde <gülüyor> Liverpool'un altyapı hocalığının direğinden dönmüş. Yani yapmamış ama hani bir kapısından girer gibi olmuş. <gülüyor> Neredeyse. Gibi. Evet. Ama onun yerine Liverpool'dan hemen hemen aynı büyüklükte bir takım Barbaros'un yani Barbaros'un Barbaros hocalarını, hocalarını yapmış, yapmış. Barbaros Spor'un bir hoca yanımızda. O hoş geldin! <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> hocam <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> evet, evet, hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz hocam. Ee, i̇lk yayınınızı dinledim, çok beğendim. Gerçekten dedim ki bu insanlar ee... çok iyi. <gülüyor> bu kadar. Çok bu kadar. derin bir o. Ama sizin gibi bir şahsiyetin, yani koskoca Barbaros'un hocası bizi dinlemiş. Tabii ki de. Burada bir titrerim. Yani bir böyle bir kendime bildiğim kadarıyla e, gündeme bomba gibi düştü ilk bölüm. Yani dinlemeyen evet. yoktur diye evet. tahmin ediyorum. Ben şey gördüm en son 70 milyon tıklanma gördüm dedim hmm. herhalde bir şeyler olacak. Evet yani bıraktım evet, <gülüyor> saldım orada. Saldım biraz. Şey gibi e, Türkiye'nin nüfus sayımı sizin e, podcast, podcast izlenme tabii. sayısından oradan, yapılıyor. Yani, oluyor, evet. yani, i̇nternette olmayanlar bile bir şekilde... İzlemiş. Ki, evet, yani evet. İnanılmaz da. Yani. Biz zaten şey yaptık internet olmayanlar da USB ile. <gülüyor> Evlerine falan... gidip bizzat hatta yükledim <gülüyor> bazı <gülüyor> evet. Çünkü böyle daha ne kadar boş yapabiliriz. Gider bu. <gülüyor> <gülüyor> bir 45 dakikamız var. Var bence öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar o yüzden önce bir biten transferlerden girelim hocam. Ha bu transfer... arada. Ha yüz, şey %100 yüz olmuş bitmiş. Ha biten olmuş evet. Aynen. Official. Yalnız burada şöyle bir yol izleyelim dedik. Burada karşımızda e, tıynet yoksunu Gökçe Hanım. <gülüyor> Gökçe Hanım var. Bu kişiye... ikinci bölümden Gökçe Hanım dedikten sonra sen artık... A, bitti. Bitti yani. Bitti yani. Evet. Zaten biliyorsun milyonlar dinlediği için artık senin adın Gökçe Hanım. Gökçe Hanım, Hanım. Bitti. evet. E, i̇şte Gökçe Hanım aslında çok piyasayı takip etmiyor. Bu <gülüyor> ne demek ya? Futbol bilmiyor. Yok <gülüyor> e, futbolu gayet iyi biliyor ama transfer piyasasında çok hakim değil. Evet biraz da Biz zorlayayım. de... Yani transfer piyasası bizden sonra. <gülüyor> daha doğrusu şey olarak hakim değilim yani son dönemlerde hiç futbol takip etmiyorum. Bir 5 yıldır çok uzağım hatta daha bir fazladır. Hiç futbol bilmiyorum yani takip de etmiyorum izlenecek çünkü bir şey göremiyorum. Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor? Hiç öyle bir vakit ayıracak şey kaliteli bir şey hiç göremiyorum o yüzden yokum. Keşke futbol genel programı yapsaydım şeyden önce transferden önce. Onu, onu da yapabiliriz ya. Ama tamam. transfer şu anın çok alev Doğru. alan Ya yani Alev alan gündemi ve biz seyirci kazanmak zorundayız. <gülüyor> evet. Yani biz bunu dinletmek zorundayız. Arkadaşlar ne olur neyin ya? <gülüyor> Az önce 70 milyondan bahsettim. Evet. Şimdi o yüzden bir, bir tane transferlerden başlayalım. Yine büyük takımlardan başlayalım. Yani Gazişehir evet. gibi. Evet. Gazişehir. Mesela e, daha büyük bir takım var. İstikbal Mobilya. Malatya Spor. Malatya, Kayseri, Kayseri spor. spor. Kayseri Spor pardon. Özür dilerim. Evet. Kayseri. Bütün Kayserilerden <gülüyor> özür diliyorum. Tastırmanızı istiklal... giyerim. Bak. İstikbal Mobilya'dan da özür evet. dilemen <gülüyor> lazım. Malatya'yla anılmak bu arada... emin değilim. O kadar çok İstikbal Mobilya dedik ki herhalde paralar yattı İstikbal Mobilya'dan dedik. Ben İstikbal diyedik. Mobilya bize iki koltuk alırsa da bu arada. <gülüyor> evet seviniriz. Çünkü <gülüyor> çok zor şartlarda podcast çekiyoruz. Şimdi bu Kayseri Spor e, işte FM'de daha demin bahsettiğimiz gibi Uğur'dan Hocam bütün önüne gelen bedava transferlere dalmış bu takım. Laps diye atlamış. Yani teknik direktörü, menajeri kim bilmiyorum hiç fikrim yok ama yani baktığın zaman adamlar her ülkeden adam almışlar. İşte Fransızı var, Ganalısı var. Bayrağını şu an göremediğim Aymen Abendanour diye bir adam bile var. Yani... Bu takım... Tunus mu o? Ne o? Tunus bayrağı olabilir o, bilmiyorum. Tamim değil, göremiyorum çok şey. Nerede ya? Şey. Şu Bayre'ten basılıyoruz, şu şu Bayre'ten basılıyoruz. Ne idüğü belirsiz, Tunuslu o kadar. Ay ben Abdenov'da Tunuslu ya. Yıllardır da Abdenur. piyasada var yani o. Valencia'da evet, evet. bu arada free transfer gelmiş. 2 milyon lira değeri var. Böyle transferi ben FM'de olsam ben de alırım. Bedavaya almışlar. Bedava. Mis gibi iş. Niye almayayım? Şimdi bu Kayseri spor. Ne Önümüzdeki yapmak istemektedir? <gülüyor> Nereye varmak istemektedir? <gülüyor> Önümüzdeki sezon. Kim bunun menajeri biliyor musunuz? Menajeri e, çok iyi tanıdığımız, çok sevdiğimiz, Aha. yakından öpüp kokladığımız bir insan. Aa, aslında... Ya yani ne bilmiyorum. Hikmet <gülüyor> Hoca olabilir. Bir baksana Hikmet Karaman. Evet Hikmet Hoca. Hikmet Karaman mı? Evet. Aa, Karaman. Hikmet Karaman. Ya, Hikmet, Karaman. <gülüyor> Hikmet Karaman olduğu zaten belli. 30 tane transfer <gülüyor> yaptı. 4. hafta kovulacak takım hocası yani. Tam çok net yani şu anda Hikmet şu kadını. Hikmet Karaman'ın şey değil mi bu? Ritüeli böyle. Yani girdiği takımda 30 tane Hı. adam olduk. Bir dakika beraber. sen şimdi Hikmet Karaman ne demek <gülüyor> Kavgacı. Hikmet Karaman'ın şeyi... E, Geek yaptık. Gerçi burada biraz ama. Bu arada Tek size karanmanın... Kayseri Spor'la ilgili karşıma çıkan ilk haberi söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Tabii. İkinci hazırlık maçından da mağlup ayrıldı. Abi bir daha ama de... takım yerine oturmadı şimdi. Onur. bir takım kuracağız <gülüyor> O yüzden ben diyorum ki dördüncü hafta Hikmet Hoca gider. Evet. <gülüyor> yerine muhtemelen Mesut Bakkal gelir. Yani bir tahmin olarak bunu yazın. Ama... Mesut Bakkal gelebilir yani diye South düşünüyorum. Yani Salzburg'a yenilmişler. O kadar da yüklememek lazım. Sassburg'a da yenilir yani. Bir de hazırlık yani. maçlarında bu hiçbir şey değil ki yani. Evet, hazırlık evet. maçında bir 11 çıkıyor sonra ikinci yarı 11 ha, değişiyor falan. Aynen öyle falan yani. yani. Aynen. Sadece tek önceden oyuncuları deniyor falan. O yüzden ben Hikmet Hoca'nın Arsenal hikayesini de bir gün bu kanalda Hikmet, evet, evet. dinlersiniz. Evet evet. Gerçekten yok mu? Yok, yok. hiç fikrim yok. Kocaeli ile Arsenal'i şampiyonlar ligi ön ele, elemesi de elemesi. Hiçbir gün yok. Aynen Kocaeli sporla. Aynen. Bu yeni bir olay. Haydi canım baya eski. eski. Yani gerçekten bir Aa, şey var. Iyi. Hikmet Hoca'ya buradan selamlar. Bizi takip ettiğini biliyoruz. Hikmet, Çok seviyoruz. Şu elinizi. anda Hikmet Has Followed yazıyor. Evet. değil mi? They Has <followed>. geçen <gülüyor> Geçen şeyin muhabbeti. Evet. Kayseri Spam işte. Yani gerçekten Hikmet Hoca hep böyledir ya. Eskiden Gizlet'e de mesela gördük. 10 oyuncu gitmiş. 22 oyuncu gelmiş falan. Bütün kadın <gülüyor> edilmiş. Öyle. Ondan Ama sonra küme şey düşer düşün Yani, yani. adamın belli bir tarzı var. Kendine yönelik bir yani aldığı takımı şey yapmıyor. Elindekilerle değerlendirmek yerine. Kendi tarzını oturtmaya çalışıyor. Tabii. Hatta kendi bir stratejisi işte var, onu kurmaya çalışıyor. Ama ne gelgi ki kendi tarzını 20 senedir be anlayamadım ya bilmiyorum. Anlayan yani, biri ya Transfer bir konuşacağız diye başladık. <Gülüyor> evet. Hikmet Hoca'yı giydiriyoruz. Kayseri'den başladık ya transfer evet. konuşmaya. Evet abi ben programı büyük... sen açtığın için oldu <gülüyor> Evet, moderatöre bak. Adam Kayseri'li meğerse kendi takımını <Gülüyor> konuştu. Şimdi istiyorsun. kapatacağız yayını değil mi? Ben Kayseri o zaman ciddi bir yorum yapayım, ondan sonra geçelim. Ee, şimdi liste önümüzde bakıyoruz. Yasir Subaşı transferiyle başlamak istiyorum Heh, Bak bu çok önemli bir transfer. <gülüyor> çok tarzı ilginç var. bir transfer. Evet. Evet. Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Şimdi <gülüyor> Yasir Subaşı geçen sene Ümraniye Spor'un futbolcusuydu. Bak Gökçe burayı iyi takip et evet. Gökçe Hanım. <gülüyor> Sen Yasir Subaşı sezon başı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Evet. Fenerbahçe resmi sitesi, instagramı, twitter'ı bilmem nesi Yasir Subaşı Fenerbahçe'mizde hayırlı uğurlu olsun evet, diye, diye duyurdu. Şey, duyurdu. Şey videosu çektiler mi böyle? Galatasaray'da yok. Emre diye birini aldı da böyle hani kötü kötü videolar çektiler. Yok kötü kötü video <gülüyor> yok. Yok, yok. Kötü kötü bir fotoğraf koymuşlar. <gülüyor> evet. Yasir Subaşı koşuyor böyle. <gülüyor> Aynen. Zaten Fenerbahçeliydi Yasir. Evet, Tekrar ya, Fenerbahçe'ye geri döndü. Ya, dolayısıyla for, hani üstüne Photoshop yapmakla da uğraşmamışlar. Yani Eski var, evet. Yasir Subaşı Fenerbahçe'ye imza attı. Hı hı. Yanlış olmasın şimdi Yasir'i de karşımıza almayalım. İki veya üç gün sonra Yasir'e e, Kayseri Spor'da başarılar dileriz diye Fenerbahçe <gülüyor> Yasir'le alakalı bir daha Fenerbahçe taraftan hiçbir zaman duymayacağı bir şekilde arka arka Hayır iki evet. haber birden paylaşarak. Aa, Tabii, e, niye öyle olmuş? Hiç bilmiyoruz. Abi kara yasir, para diye düşünüyorum gibi, ben. Su gibi akıtıyorlar böyle. Ha, ya, kara ya. para falan öyle ya bilmiyor. olabilir mı? şimdi 170 bin euro'yla neyin kara parasını yapacaksın? Hı. yani evet, arada 170 bin euro aklamak için de Yasir'i almak uğraşmaz bir tane at alırsın. <gülüyor> Onu alır zaten. Evet. Peki Ondan sonra Yasir'dan hiç haber al Yasir oynarken falan hiç gördünüz mü? Hı. bir futbol yani biliyorum. FM'den biliyorsun. Ben Yasir'i FM'den biliyorum. Allah Aha. günah yazmasın ama e <gülüyor> neyse yolu açık olsun diyelim. <gülüyor> Kendisini gerçekte izleseydim. Eğer Burada daha ağır yorum yapabilirdim ben. FM demişken ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben zamanla çok FM oynardım. Evet. 2016'ya kadar aktif FM oynadım böyle. Yani uzun e saatlerimi gömdüm FM'lere. Ve abi ben FM'de şunu gördüm. Ne zaman, işte mesela Galatasaray işte Galatasaray'cım ve Galatasaray'ı yönetiyorum, işte şampiyonlar ligi falan hedeflerimiz var, öyle hani öyle başlıyorum yani. Ve işte wonder kitapcılığı yapıyorum işte, birilerini alıyorum takıma falan ve çok şeyle karşılaştım. Mesela ben zamanında Bogdan Stanku diye bir adam almıştım, FM'de Galatasaray'a. Ki gerçekten de F evet, Galatasaray'da. Evet, onu söyleyecektim tam. Yani... Ve çok iyi işler başardı FM'de. Sonra Galatasaray'ı aldılar bu evet. adamı. Yani bayağı FM şey aslında. Seni takip ediyor. Yok. <gülüyor> Çünkü bu kanal <gülüyor> yok öyle yok. bir kanal var. Bütün var galiba FM'nin. Tabii. Ve gerçek bir an önceki yani. Ya Şöyle, şimdi Galatasaray'ın gerçek <gülüyor> hayatta alabileceği, o mevkiyi alabileceği oyuncu, oyuncu sayısı belli zaten. Artıyorum 50 değil bu rakam. Aha. 10, 15, 20. Evet. Ya i̇şte bütçesine göre. Evet. evet, evet. Bütçe ve işte oyun, o adamın oyuncu, o oyuncu gelir mi? oyuncu evet. gelse oynar mı veya atıyorum oyuncunun özelliği Galatasaray seviyesinde mi? Arsenal seviyesinde mi? Evet, evet, tabii. Gibi. Ya yani zaten o araya işte 20 kişi giriyor falan. Hı -hı. Dolayısıyla Ama o zaman Femenis scout'ları da hani bu gelişimi, melişimi öngörerek iyi, iyi analiz yapıyorlar. Femenis scout'ları ciddi scout gibi çalışıyorlar. Tamam. Tabii. Ya yani Türkiye'de de var scout'ları. Fenerbahçe'nin scout'ı ayrı, Galatasaray'ın ayrı. Ha, bayağı, tabii, bayağı bütün dünyanın Trabzon'un, yani. e, Beşiktaş'ın ayrı, diğerlerinde paylaşılmış diyebiliyorum. öyle biliyorum. 3.'lük scout'una kadar var. 3.'lük FM'de olmamasına rağmen. Hadi ya. Tabii. Türkiye 3. Ligi FM'de yok. Yani oynayamıyorsun alıp oynayamıyorsun ama oyuncuları scout ediliyor. Anladım. Hmm, hmm. O yüzden yani Barbie olsun bütün oyuncularını gördük. Hepsi var. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu söyleyeyim. Sonra FM'yi artık kapatır mıyız? Yoksa FM programı yapabiliriz. Ben çok severim. <gülüyor> yani. Ben de severim. Tabii. Benim 2012'den, 2019'a, 2012'de ilk kez e, Steam'den aldığım için. <gülüyor> Toplam 3.400 saat olmuştur Oo. diye tahmin ediyorum tabii. Açık bakabilirsiniz. Bontebok 93 Steam'den ekli. Kendin renkli yapıyor. şey diyecektim. FM'de gerçekten bir kulübün sukatı olan bir çocuk hakikaten bir kulübe imza attı. Ha biliyorum ilk sefer önce. Oha. Bir tane de evet. şey biliyorum ben. FM'de başarılı bir menajerlik kariyeri geçirdikten sonra evet. gerçekten menajer olarak bir kulübe giden bir adam da var. Evet evet var öyle bir şey. Ama İspanya'da bir takım var. Garib evet böyle alt falan bir şey falan belgeselinde yaptılar adam. Hadi ya. Hı -hı. Ee, Fm hastası. bir belgeseli var yani Fm şeyle Hı -hı. Yani, alakalı. Ee, adam İspanya'ya gidiyor. İngilizen. İspanyol falan değil. Aa. Adam İspanya'ya gidiyor o takımı çok sevdiği için. Hı -hı. Çünkü Fm'de almış yıllarca başarıdan başarıya evet, evet. koşturmuş. Şampiyonlar ligini almış takımla yani ama İspanya dokuzunculuk <gülüyor> takımı falan yani gerçi stadını görüyorsun böyle eşek durmaz orda. <gülüyor> Adamı Sportif direktör falan olarak alıyorlar yani Çok seviyorlar herifin falan ya evet. Adam da biliyor kulübün her şeyini falan. Şampiyon yaptı Görmüştüm işte ya birkaç yıl hocam Belki zaten haberim yoktu Bununla alakalı 5-10 dakikalık bir e, FM 2017 veya 18'in Tanıtım ha, aşamasında Çekilen bir video vardı ha, Bakarız Evet Ha, bir, de, sonra... bir de bir de bir ha. de bir de şey söyleyeyim. Kayserispor'larla alakalı var mı ekleyeceğiniz Kayserispor'la ilgili? Ya 36 yaşındaki Hakan Arkan'a Hakan Liverpool diyoruz. Fatih. Evet. <gülüyor> Onun dışında da benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Bir de Jacceye'ye de ha şey sayıyorum. Ankara Güçlü. Aynen. Bryce Jacceye. Evet. Çok göze batan bir futbolcu değildi ya. Evet. Yine de batçağında düşünmüyor. Yani Düm düz bir adam. Spor konuşuyoruz 10 dakikadır da yani. <gülüyor> en transferi Mensah. Mensah'a iyi Hı. para vermişler. Fenerbahçe'de yok şu an bu para. Atletico Madrid'den alıp getirmişler yani bu. <gülüyor> Atletico Madrid'de iyi takımdır yani evet. herhalde İspanya'da. Ama yalnız Atletico Madrid bu sene çok fazla transfer yaptı. Hatta bir adama Juafelix miydi? Juafelix'e hmm, 160 milyon euro mu ne verdi? Ne yapıyorlar Tabii ya tabii. Adamlar. O civarı bir yani? para. İşte heh, ben de dedim ki Ulan Atletico Madrid'de ne para varmış evet da yani. bunu şey yapmış. Adama bu kadar para vermiş. Baktım. Abi Atletico Madrid'in transferden kazandığı para 300 milyon euroyu geçiyor. Ola. Barcelona Barcelona'ya, Barcelona'ya adam satmışlar. Yani ama şey işte. de var yani. Griezmann'lar Griezmann falan. Griezmann'ı verdi. Ama yani bu transfer piyasasında, bu paraların dönmesinde bazen şeyler de etkili. Bildiğiniz üzere işte Türk Hava Yolları veriyor. Tabii falan. tabii, yani evet tabii para. canım. Onlar işin <gülüyor> şeyleri, tatlışlıkları. Yani Atletico Tatlı Madrid'den şey bir yerli oyuncumuz da var biliyorsunuz Barcelona'ya. Evet falan. evet tabii. Ha, bu arada bu sene... Rüştür ee... HB'den bahsediyoruz, yanlış anladın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hiç kere adamı daha... karşıma Adamın adam. alamam adam. Yoksa gelir silahla <gülüyor> beni vur diyor. <diye. gülüyor> <gülüyor> Bu sene birkaç kere daha göreceğimiz bir transferin konusu Mensa. Evet. Şimdi geçen sene zaten Kayseri Spor'un ama kiralık olarak Hı -hı. Kayseri'deydi. İki senedir galiba. Atedi Komedi geri dönüyor Kayseri tekrar alıyor. On önceki sene oynuyor muydu hatırlamıyorum da. Geçen sene de Kayseri'deydi, geri gitti, kiralla bittiği Hı -hı. için. Şimdi parasını verip almışlar, bastırmışlar parayı almışlar. Şimdi artık de para vermiş abi. 24 yaşında. Kendisine başarılar diliyoruz. Ben mesela gözümüz senin üstünde. Yani genç Yasere başarılar diyor, diledi Fenerbahçe. 23 yaşındaydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey o zaman daha evet. e, ligin ilk sıralarındaki takımlara o zaman gideriz. Ama zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe gitmiyoruz. Evet. Yani çünkü Fenerbahçe benim bildiğim artık hani, köy takımı mı desem. Evcuka e, da. Ferbas yani gerildik. 35 <gülüyor> milyon Ferbaca takımda var. Onun dışında işte Galatasaray'ın bir transfer gündemi var. Evet. Başka hiç bilmiyorum. Beşiktaş'ta şey yapmış. Yani şu ana kadar çok bir haber yok Beşiktaş'tan herhalde. Evet. Abi Beşiktaş'la ilgili şöyle bir olay var. Ben yani en azından okuduklarımız kadarıyla şöyle söyleniyor. Uh -huh. Abdullah Avcı biliyorsunuz Beşiktaş'ın başına, başına geçti. Bu senenin başında. Aa, öyle mi? Tabii, Tabii. E, Abdullah e, şey Abdu Abdu Avcı. Şeyh Şenol Güneş. Güneş. Evet. Şenol Güneş, Güneş milli takımın geçin. başına geçti. Ha öyle mi? Evet. Ondan sonra e, Başakşehir'in başına da Okan Buruk geçti. Rize'den. Aa. Evet. Böyle bizim lig takımlarımız böyle kendi içinde döndürüyor. Ocaları. <gülüyor> Ondan sonra Abdullah Avcı geldi. Abi dediğine göre Abdullah Abici işte Beşiktaş Fikret Orman biliyorsunuz çok şey konuşan bir başkan. İşte onu da alırız, bunu da alırız, şunu da alır, onu ben zaten alırım bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Aslında nasıl aldığını biz de anlamıyoruz. <gülüyor> ama böyle yapıyor yani bilmiyoruz. Herhalde bir bildiği var ben de bilmiyorum. <gülüyor> Neyse ama Abdullah demiş ki ne hikmetse başka alabiliyorken. Yani işte bana gençler yeter. Bak Muhayyer çok iyi çocuk. Muhayyer diye bir çocuk Muhayyar var Beşiktaş'ta. Oktay, çok heyecanlandırdı Beşiktaşlıları. Öyle mi? Aynen. Ondan sonra işte Doğukan var zaten. Dorukhan'ın gitmeyeceği konuşuluyor. Ya Bu heyecanlandıran çocuklar oluyor. Milli takımda da oldu işte Emre Mor hani heyecanlandırdı evet. falan. Ama sonra <gülüyor> yorum yapana hani işte araba almak böyle hani işte bir kız fotoğraf atıyor buna bu işte sapıtıyor. Yani biliyorsun milli da böyle tabii. bir alt kültürü evet. var. Tabii, tabii tabii. Milli takımda yürümek için. Üzerine. <gülüyor> tabii tabii. Bu arada Emre Mor'un da yakın zamanda bir e, nikah Mevzu olmuyor. Emin Morin kendisini değil ama değil, evet, evet. ailesinden yakın, yakın bir. Yani yakın yakın. Ben o konuda gerçekten hayırlı olsun. Hayır şey. olsun diyoruz kendisine. Ben o konuda gerçekten abi sinirliyim biraz. Gazet taraftarı olarak yani. hayır hayır hiç yani ha. dışarıdan bakan bir tamam. göz olarak şuna sinirliyim. Abi bu gazeteler ve bu işte saçma sapan yorumcular televizyonlarda çıkan yorumcular falan şöyle e, saçma sapan şey yapıyorlar. Yani chip shot vuruyorlar. Evet evet. Yani adamın işte annesi evlenmiş de bu annesinin düğününe gitmemiş. Sana ne? Yani ya niye bunu sen gündem yapıp da... Bir de abi okudum biraz yorumlarına falan baktım şey diyorlar. Yok işte e, böyle bir oyuncu Galatasaray'a gelmesin. Falan. Yani Aha. ne gerek var böyle bir şeye? Evet. Ne saçma. Ya... Ha bir de öyle bir başlık atıyor ki gazetelerde yani. Mesela Emre Mor'un annesi işte nikah oldu falan filan değil. Aha. Bir başlık bir açıyorum an annesi evlendi. Falan. Hani <gülüyor> kimin annesi o bile belliydi. Birinin <gülüyor> Vadevagan annenize evlenmiş. Ya yani işte bu clickbait başlıyor. Ondan sonra başlığı başladı, okuyorsun. <gülüyor> Ondan sonra MMO'nun annenize evlendi. MMO'da yoktu. Eee yani bize ne? Vadevagan ya, yani bu. Yani adam iyi top vuruyor mu? Okay. Evet yani tamam bitti <gülüyor> benim için. MMO'nun valuesu bu kadar Evet tamam. Onun için ne yaptığı beni ilgilendiriyor. Ya de bu, bu konuları abi insanlar alıyor. Ciddi ciddi televizyon programlarında masaya yatırıp Konuşuyorlar ha. Evet olarak. iki saat. Yani... Hava şeyleri geçiyorum. Bazı programlar var televizyonda. Hani bunlar tamamıyla entertainment amaçlı. Evet. İşte beyaz futbol falan Aynen. gibi. Yani bunların da futbolla alakası yok evet, yani. yani futbolu... da tabii. Ya sen futbol gerçekten takip etmek istiyorsan bir transfer gündemidir. Hı. Bir işte oyuncu nedir hani. Evet. Futbolu takip etmek istiyorsan bunları izleyebilirsin. <gülüyor> Bizi <gülüyor> dinleyeceksin. Bizi dinleyeceksin. <gülüyor> bu <kadar gülüyor> dinleyeceksin. Evet. Bu yani Zaten bunları izlemiyorsun yani. Evet. Bunları eğlence için gece açıp izliyorsun. Aynen. Ki işte ben şey de anlamıyorum. Bazı insanlar da bunları açıp sinirleniyor. He. Ama belli abi futbol. E. Yani programlamacı belli. Aynen. Yani, yani ne diyor bu yaptığını? Ben. Aynen. Bu adam bu da para kazanıyor. Bilmiyorum falan diye konuşuyor. Ulan adama zaten şormen olarak çıkıyor. Şormen evet. Ya bizim burada Futbolu yaptığımız alakalı gibi. Yok. Yani Aynen. Bilim. Biz neyiz ki? Ben <gülüyor> küpeyim falan. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Neyse ki neyse Beşiktaş'ta şöyle bir olay varmış. İşte Abdullah Avcı demiş ki hani bana gençler yeter. Bu çocuklara oynatalım. Hani çok da böyle adam ama gerek yok. İşte bana bir sol bek alın. Adriyana gidiyor çünkü. Medellin ne olacak? değil. Medellin'e gidecek gibi konuşuyor Şili'ye. Ondan sonra bana bir sol bek alın. Bir de böyle bir orta saha alın. ki bir tane orta saha var ki bütün takımlarla aldı geçiyor. Ondan bahsedeceğiz. Evet. Fenerbahçe'de bahsederiz. O zaman ben bir ekleme yapabilir miyim? Beşiktaş'lara? Evet. Şimdi Beşiktaş'ın bakın şimdi size A Spor yorumu yapacağım. Süper. Ya bu yorumu <gülüyor> yok yok. Bu yorumu A Spor, TRT Spor burada gezen arkadaşlar görür. Kalitesiz spor programı izleyen arkadaşlar bu biraz sonra yapacağım yorumu dinler. Bakın. Şimdi. Klişedir. Klişe de başarılar Yeni yani. takım. <gülüyor> <yedim. gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Beşiktaş önce Abdullah Avcı transferi yaptı. Vay Dolayısıyla <gülüyor> bir vizyon değişikliğiyle Abdullah Avcı geçen sene 10 puan önde olduğu Başakşehir'i şampiyon yapamadı. O kadar yıldızın içinde bilmem ne içinde. Şimdi Beşiktaş'ta dedi evet. ki biz biraz daha bir mütevazı takılalım yoksa ben yine 8. hafta kovulmayayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki o zaman şunu sormak istiyorum sana. E, hocam. E, Ablam... Hocam ay şey, e, evet, hocam. Evet. Hocam. Abdullah Havcının e, futbol bilgisi demeyeyim futbol anlayışıyla Şenol Güneş'in futbol anlayışı arasındaki fark ve bu Beşiktaş önümüzdeki sene nereye getirir nereye getiremez ha, böyle bak, bir yol evet, olabiliyor mu güzel, çok güzel evet. Aynen. şimdi e, bayağı bir farklı bence çünkü şu ana kadar da çok farklı bir yani Beşiktaş kadrosunu çok büyük değiştirmiyor evet, arada yok, evet. bu arada ondan bir küçük bahsedelim hemen Adem Lallı'yı almışlar Adem Lallı zaten geçen sene Beşiktaş'ta idi zaten, zaten kiralıktı 6.5 milyon euroyu vermişler almışlar yani yani böyle evet. iyi bir kadroyla adam Abdullah evet, çıktı işte aynı şeyle aynı kadroyla daha iyi bir yere getirebilir mi Esas Aynı zamanda bir olur, de sol açık. Aynı zamanda Forvet de oynuyor bildiğim kadarıyla. Tyler Boyd'a almışlar. Eski Ankara güçlü. Evet yani güçlü oynuyordu doğru. Eski Ankara gücünü oynuyordu. Victoria Gourmet'e gelmişten geldi. 2.40'da ona vermişler. Yani toplamda 8.9 milyon euro harcamışlar ki az para değil. Ama iki oyuncu yani. Evet iki oyuncu Hı. ama 6.5'un layıçe çevirince işte. Hı, evet. Yani zaten çoğu gitmiş ama oldu. Ama acaba başka bir şeyin eksiği yok herhalde yani öyle gözle gördük. İşte bilmiyorum. konuşuyorlar yine... Solkanada işte Kagawa kiralıktı. Dortmund'a döndü. Kagava'yı almaktan bahsediyorlar. Hı hı. Ondan sonra Şule'yle işte bir paket teklif mevzusu var. Hep sanki evet, böyle yasa. menü <gülüyor> alırmış gibi. hani Patates kısaltması da olsun yanında diye. Kagavanın yanında Şule'yi de alıyorlar. Bunlar birlikte bir böyle bir muhabbet var galiba. Holoskart'ı 10 milyon gibi. Evet hani evet tabii. bir tabi. paket yapmayı hep seviyorlar. Hep illa birleri eline geliyor. <gülüyor> ya aslında o Beşiktaş değil de onu daha ziyade Beşiktaş muhabirleri seviyor benim anladığım kadarıyla. Evet kadar. o doğru. Hiç duymadım böyle transfer. İlla abi. böyle böyle şey. Adamları böyle dudak dudağa yapıştıracaklar manşetlerde, o ikili geliyor falan filan diye böyle, şu kaka var böyle birbirine sarılıyor gol kutlamasında falan. O ikili öyle geliyor, şey... hem de aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> falan öyle laflar çok hoşlarına gidiyor. Evet. Peki, şimdi Baptiste Galatasaray'a geliyor mu? Baptiste 15 sene önce Galatasaray'a geldi, yolda ee, başına türlü ee, e, hadiseler, geldi. e. hadiseler geldiği için oynamadı. Baptista yeni takıma da bak. Tamam, zamandır evet, evet, soruna geldi. Evet, soruna gidiyor. Soruna girdi. Yani. Ben de kafamda kurdum. Şimdi e, Beşiktaş'ı yakından takip eden dinleyiciler çok iyi bilecektir ki Şenol hocanın Aha. E, bir Karadenizli olduğu için mi diyeyim veya Hı -hı. hani kendisine çok taktik düşüncesine çok güventiği için mi diyeyim? hiç değiştirmedi yıllardır aynı oyunu oynamaya çalıştığını Aynen. biliyoruz. Ee... O yüzden bu her takımında görüyoruz Burak Yılmaz'ı. Yani. Ya normal hani bazı hocalar sever ister öyle şeyleri. Tabii tabii Hı. bu çok var bu arada ya. Tabii tabii. Bu arada aynı yani Hikmet Karaman Beşiktaşı... Kuveyt ilişkisi gibi. Mesela hani bu, bu senenin transferi değil. Devreler arası transfer ama bence ben şunu savunuyorum. Diğer hani bundan önce de söyledim belki sizin yanınızda da söylemişimdir. Eğer ki Burak Yılmazı Beşiktaş sezon başında alsaydı belki şampiyonun daha İddialı bir favorilerinden birisi olabilir yani, diye düşünüyorum. Burak'ı evet. çok sevdiğim için falan değil. <gülüyor> ya, e, Santrafor yoktu Beşiktaş'ın. Bir de Burak bir şekilde bir gol atıyor. E, tabii. Yani. Evet. Bir de oyun sistemini oyuyor yani Şenol Hoca. Yani Şenol Hoca oyunu kanatlara yaymayı seven e, gerektiği yerde risk alamayan bir oyun e, sergiledi geçen sene Beşiktaş'ta. Birazsa Fenerbahçe maçında gördük bunu. Evet. İçerideki Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Abdullah Avcı'da e, daha kontrollü bir Oyun oynayan Hı. bir hoca. Genelde pas Hı. oyunu derler. Yani aynen. Orta sahada topu çeviren bir alınış evet. evet. Bir Mesela, tane lider koyar. Geçen sene Vişcan'ın aldığı gol gibi. Edin ee, işte İşte Elia aynı zamanda. Geçen sene Başakşehir ee, ligi forse ettiği dönem. Yani ilk Aha. yarı ve ikinci yarı ortasına Aha. kadar. Başakşehir çok ee, yüksek olarak favori gösterildi. Yüksek orada favori gösterilen bir Ki takım. Son haftalara kadar falan. Da. Evet evet son 5-6 hafta. Çekişmeli geçti Tabii. diyebiliriz. Ki Başakşehir o dönem bile oynadığı futbolu beğenmeyen bir kişiydim ben. Ee, yani daha cüretkar oynayabilirdi bence Başakşehir ve Abdullah. Elindeki kadroya göre mi söylüyorsun? Tabii. Yani, yani evet. Başakşehir'in kadrosu bence çok iyi bir göçesenin en iyi kadrolarına bitersin. Yani Galatasaray'la yarışır zaten de öyle oldu ama e, yani o kadar puan farkı attıktan sonra yani, vermemesi gereken O zaman bir. hocam Aynen. şunu söyleyebiliyor musunuz? Yani kadrolar kulduktan sonra ben aradaki kıyası görüp Kimin şampiyonluk yarışında olabileceğini görüyorum. Ben öyle bir şey demiyorum. <gülüyor> ben tamamen bunu anladım. Ben öyle bir şey demiyorum ama şöyle. E... Şimdi mesela baktığımız zaman kadroya... Anlarım. Hayır ama, <gülüyor> yani, ama Fenerbahçe'nin ya yarışında... <gülüyor> Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok etkili olamayacağını anlayabiliyorum bu kadroya bakarak. Yani o Fenerbahçe'ye ki... geldiğimiz zaman onu tamam, konuşacağız. Başakşehir'e mi geçelim? Beşiktaş'tan birkaç tane daha yorum. Beşiktaş'tan varsa başka ekleyeceğiniz ben Hı. bilmiyorum benim bildiğim. Beşiktaş'ta ee... Bu kadar. sonuçta gidin... giden oyuncular ne durumda? Hiç baktık mı? Giden Bak. oyuncular evet işte Adriano gitti. E, Koumarema duruyor Kuvarejma. hala. Şey hala burada. Gidiyor e, duruyor mu Koumarema? Duruyor, evet. Ben Twitter'da bir ara bir şey gördüm. Artık bunu hani Galatasaray, Fenerbahçe, yani Beşiktaş e, anti Beşiktaş taraftarları mı yazdı bunu? Artık bilmiyorum. Köyne köyüne dön Falan diye böyle hashtagler meştekler fırladı bu yara. İlginç yani Beşiktaş'ta Kovarajma'nın bu e, gitti mi kaldı mı şeyi ben kendimi bildim bileli Kovarajma evet, gidiyor. Evet her zaman bak. Gittiyse geliyor falan öyle yani. Ahlaksız oyuncu. <gülüyor> Lens'i yok. gördünüz mü Lens'i? Lens'i yok görmedim. E, Lens de duruyor evet. Lens duruyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katılmış. Bu her sezon klasik şey vardı ya klişe. E, koşarken fotoğrafını çekerler böyle Aha. fileden seksi bir şey giyen <gülüyor> futbolcu ve evet, evet. koşar gibi yapar falan böyle. <gülüyor> Buraya böyle buralarına bir şey yapıştırılmıştır işte evet, göğsüne evet. möğsüne. Şey, koşu bandında şeyin ya, üstünde. Ya böyle bir şeyin üstünde duruyor. Bilmiyorum AKG ne yüzünden. EKG çektiriyor falan. Tamam EKG. <gülüyor> Lensin öyle bir görüntüsü var. Bak yemin ediyorum sana ben şu an daha formdayım. <gülüyor> Lens ciddi söylüyorum 95 kilo falandır şu anda. Göbek, böbek varsa <gülüyor> yani yakında açabiliyorsan aç. Böyle bir şey yok. Bu arada şeye, <gülüyor> Hay, yayına, <değil gülüyor> işler, an ya Beşiktaş'ta şöyle Şu yan tarafa koyalım şeyi, yayına. Yayına diyor. Bu arkadaşlar görsün ya. <gülüyor> Böyle bir şey Şöyle yok. Şöyle ilginç bir şey var. Beşiktaş'ın hiç transfer geliri yok aynı zamanda. Böyle de bir şey var. Gökhan Töve ha. serbest o kalmış. Da, bu arada onu da söyleyeceğim. Şimdi Hı. transfer konuşuyoruz. Yani çok hakim olmadığım için soruyorum bunu. Belki bu çok açığa kavuşmuş bir şeydir da benim bilmediğim bir şeydir. Hani Galatasaray mesela bir ara transfer yapamıyordu. Yok işte fair play evet, evet. Evet. sattığı kadar almak zorundaydı evet. falan. Evet, evet. Şu an onun durum nasıl? Sadece an... Galatasaraycısı soruyorum. Bütün takım için soruyorum. Şu an Feyerbaçı'da bizim bütün kulüplerimizin e, en azından böyle Avrupa'ya gitme iddiası olan Aha. kulüplerin e, durumu bu şekilde evet. hmm. Yani finansal fair play Başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere Bütün kulüplerin üzerinde e, Bir yükümlülük olarak Görünüyor yani Yani hmm. sen bayağı şu anda Bir yerden atıyorum bir ödenek buldun Gidip böyle çok büyük bir oyuncu alamıyorsun Alamazsın. Evet. Nitekim zaten Fenerbahçe başkanı 250 küsür milyon Hı -hı. Hibe etti kulübe Hı -hı. Yani dışarıdan gelen paranın hiçbir e, Önemi şey, yok artık Bir de şey diyorlar hmm. Fenerbahçe Hı -hı. için bu en son Napoli'den mi transfer yaptı Fenerbahçe? Napoliye. Napoli'ye. Napoli'ye oyuncu ya. gönderdi. Ha evet evet. Hı hı. E, Elif Elmas'a buradan başarılıydı diyoruz. Ha Elif Elmas için şey diyorlardı. Kendi cebinden para verdi Napoli'ye de e, Ali Koç. Oradan işte böyle bir aklama maklama falan. Ya böyle bir şey ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum evet. ben. yani Ben de zannetmiyorum. Ben de samim. Çünkü 16 milyon euro dediğimiz gibi bu bu zamanlarda para değil artık. Değil Avrupa ya. Futbolu'nda bu paralar zaten veriliyor. Ya şey hesapla işte bak atıyorum şimdi. ne Adem'le içi geçer iyi oyuncu. Tyler Boy'da 2,4 milyon euro vermiş. Beşiktaş Tyler Boy'da. Bomba patlayabilir yani belli değil. Evet. Tam genç oyuncu falan falan ama yani bir ileriye yatırım olarak aldığım bir oyuncu değil. Anladım. Tyler Boy takımın yıldızı olmaz. Ya gerçek bir wonder değil. Çarp altıyla evet. kaç milyon diyor gör. Yani, şu yani senin alım gücünle Napoli'nin alım gücü aynı değil yani. Doğru. Yani 16'ı Napoli için normal bir transferdir. Büyük bir transfer olabilir evet. yani. Zaten öyle dedi. Ancelotti dedi galiba hocam. Napoli. Evet Ancelotti. Elif'le alakalı takımın e, geçiş önünde rotasyon oyuncularından birisi olabileceğini yani falan... Yıldız gibi almadılar yani. Yok yani. canım hayır. Ama genç olduğu için hani biraz da parayı verip ben hani genç olmadı. elimizde olsun biz Yatırım bunu satarız da. Evet. Aynen, bir öyle. de İtalya zaten. Hı -hı. Balkan oyuncuları, Balkanlı oyuncular, Makedon kendisi evet. Elif Elmas. Orada yani geçmişten beri çok Tabii. uzun yıllardır Pandevler, Balkan oyuncular. Mandevler. Orada oynarlar ya. Yani. Tabii. O zaman buradan direkt Fenerbahçe. Aynen. Bir tek Beşiktaş'ta şunu ben ilginç buldum. Larini kiralamışlar. Larini Larin bence Beşiktaş'ta o şey geri mi almış herhalde? Ha yok, Larini kiralamışlar işte. Yani zaten geldi oyuncular. Evet. Ama yok ya, yani. Larin'den beklerini alamadılar. Zaten. Belki de evet. Karların da gitmiş. Kendisi de Zultar var ya Başarılı diyoruz bu kadar Beşiktaş haberleri. <gülüyor> Beşiktaş'ta olan da varsa puf band. <gülüyor> en son Beşiktaş'la <gülüyor> alıyoruz. Şu an kapanabilirler podcast'te. <gülüyor> Yok, Adriano Beşiktaş... gitti. Herhalde. Adriano gitti. Evet onu söyledik. O Paranense'ye gitti. Onunsa o yüzden işte Beşiktaş'ta sol bek bakıyor. Böyle şeyler. E, Fenerbahçe'de bir de ben yani baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Emre Belezoğlu. 38, Hı, 38 yaşında. 38 yaşında. Evet. Emre Belezoğlu gerçek. Genç Emre. Bedava bir genç Emre transferi evet. var galiba. Evet. Fenerbahçe'ye geçersek. Aha. Kiralık iş. Tamam. Bence geçelim. Geçelim. Aradan çıksın. Çünkü Konuşulacak yani. Tansiyon Yapacak artacak mı? diyorsun. Açsın. Tamam. Tam açma zamanı. Buraya bir gerilim müziği vereyim mi? Okay. Dün dün. Dün dün. Dün dün. Yusur <gülüyor> musunuz? Yayınımızda her şey var. Ha, evet tabii. Her şeye hakimiz. Hı. <gülüyor> Fenerbahçe ile alakalı o zaman N nasıl yapalım? Ben izledim Fenerbahçe'yi. Ben de izledim. E, hazırlık maçı mı oynadı? Evet hazırlık ha. maçı oynadı. 3 tane. 2 e, maçta 3 gol atan Vedat Moriç. Bir taraftan yüzünü böyle güldüğü gibi oldu. Vedat Muriki. Evet Muriki. Muriç diye okunuyor evet. Kendisi Kosovalı. Çaykur evet. Aynı zamanda 3 tane genç oyuncu verdik. Bir de bir oyuncumuzu da kiraladık. Ha yine bir paket Tabii bir paket program yapalım. Aynen yani adeta Çaykur Rüze gururumuzu aldı elimizden yani. Öyle mi? Bu arada Fenerbahçe'nin olduğumuzu da herhalde şey yaptık. Yanlışlıkla. Evet, Fenerbahçe. Bir gördüğün gibi zaten Yasir ya Subaşı transferi de yazıyor orada bak. Yasir Subaşı. Yasir Subaşı Ümraniye'den 150, 155 bin euroya alındı. 170, <gülüyor> <mi>? 170, <gülüyor> evet. 170 Otom... bin euro. 15 bin euro kardayız. Cebe koyduk mis. Cebellezimizi ettik mis. 15 bin euro. 15 bin euro. <gülüyor> <gülüyor> artık bir köfte yerler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu takıma eğer heyete şey, <gülüyor> U19'a falan yaparlarsa 15 bin euro yetmeyebilir. Yetmez. <gülüyor> Yetmez. O yüzden bu hiç biraz heyecanlandırdı. Ondan sonra yine bir şey soracağım bu arada. Ben yani çok da bilmiyorum. Yanlışsam zaten Fenerbahçe'nin bir şeyini iniyordum ben. Audi Cup mı? Evet, evet, kapı gidiyor. Haftaya. Öyle mi Yok ha, haftaya. Bayern ile ilk maçımız. 30 Temmuz. Allah yar ve yardımci olsun. Bu arada Allah yarada evet, 30 Temmuz. O zaman e, ilk transferden başlayalım Fenerbahçe'de. Tamam, yani kronolojik olarak başlıyorum. Tarih şey tarih olarak evet. tarih olarak ilk Murat Sağlam açıklandı Fenerbahçe'de. Ha. Evet. Ben Murat Sağlam'ı tanımıyordum. Evet. Wolfsburg'un ikinci takımından geldi. Almanca bir. Evet. Ha. 21 yaşında. Almanca demiyoruz yalnız. Hoşumuza gitmiyor bu tabir. Ben Hurbetçi. de Almancıyım. Peki, ne? <gülüyor> bu arada evet. Almancı al mı Amerikan diyoruz. Almancı. Evet. Dağlık göçede şey öğrendim bugün. Yani çok diksiz bir kuyya doğru evet, bir evet ya. Ha, evet söyle. Ee, ne diyecektim ki ben ya? Bilmiyorum. Galiba yine Tamam, burada pasifimize yaptık. Murat Sağlam ilk geldi. Ben hemen FM'ye sarıldım. Ha, bir bakayım dedim. Hani evet, çünkü evet. daha önce yani bir benim... haberin yok hiç. Bilmiyorum. Yok. Benim short listimde yer alan bir insan değildi kendisi. Okey çok <gülüyor> üstünde yok ve FME'de yani. baktım. baktım. Evet. Çok özellikleri hiç açmadı açıkçası. FME'de çok Vondaki de yapmamışlar yani. Yapmamışlar Anladım. ama yani de yanılabiliyor. Tabii. <gülüyor> İnşallah yanılıyordur. Bu arada ben Murat Sağlam'ı e, izlediğim hazırlık maçlarını da beğendim. Ha, ben de beğendim evet. Yani Aynen. Şener Özbayraklı'yı biz Galatasaray'a gönderdik. Bence Şener kadar oynayacaktır diye düşünüyorum. Tabii tabii ama. kesinlikle. E, genç de. E, 21 yaşında. yaşında. Yani bir de çok ucuz. Bedavaya aldık adamı. Aynen. Zaten Fenerbahçe'nin yapması gereken de biraz bu tarz tarz Şimdi yani. artık dünyanın geldiği noktada eğer bir sen bir oyuncuyu dışarıdan alamıyorsan dünya para verip Hı -hı. yani 10 milyon, 20 milyon verecek gücün yoksa Hı -hı. zaten o transferi yapma. Be yani ha, evet. Avrupa'dan 3'e 4'e aldığın adamlardan <gülüyor> Uğursaylı gelmiş abi. Suluk yok. şey, cişim geldi arkadaşlar. velhasıl yapması gereken şey Fenerbahçe'nin bence ben belki de en son söylememiz gereken şeyi ilk söylüyoruz altyapıya yatırım yapmak olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada şey içinde yani sadece futbol olarak düşünme bütün şeylerde e, sonuçta bir şirket yönetiliyor ve sen hani bir şekilde kar etmeye bakıyorsun. Yani sonuçta kupa alarak da kar edebilirsin. Evet. Ya da Arsenal'in yaptığı gibi işte benç al, oyuncu alıp satarak hani fabrika de. gibi çalışarak da e, yapabilirsin. Evet. E, genelde takımların bunu düşünmesi lazım evet. artık herhalde. Çünkü ileride bir şekilde o başarı gelir yani bu şeyi saldıktan sonra. Ki işte Türkiye'de başarı gelmiyor diye bir sezonda teknik direktör gönderiliyor ama işte Arsenal'e baktığınız zaman Arsene Wenger kaç yıldır yaptı yani bu işi ve herif para işte kazandırdığı için orada kaldı. Evet. Ya biraz da ama şu var. Şimdi Arsenal'e geldiğinde Arsene Wenger Arsenal başaltı bir takım bile değil belki orta sıraların Aha. bir takımı yani. Hı. Arsene Wenger zaten Arsenal'i Arsenal yapan. Ha. Evet. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hatta belki Trabzonspor'da bu tarzı yapıyor tutmanın ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hem ülke şartlarından hem kulüp şartlarından dolayı. Ama ne yapılabilir? İşte dediğim gibi nasıl Elif Elmas'ı 140 bin euro, 141, 170 bin 140 bin, bin euro'ya euro euro alıp, bin euro'ya alıp e, 16 milyon euro'ya. Aynen. 16 milyon euro'ya artı bonuslarıyla Hı. bilmem nesiline satarak. Kaç zamanda? 2 sene mi? 3 sene mi? Şimdi bu bir transfer politikasıdır. Tabii. Sen Elif Elmas'tan faydalandın da çünkü alıp 5. takımını o tutmadın yani. Tabii. Aynen öyle. Zaten o tutsan o kadar parayı satamazsın. Evet satamazsın. Nitekim nasıl Berke'yi e, kiralık göndermek durumunda kaldım. Belki de 1 milyon euro kadar para verildi geçen sene. Fal Belki özel bu arada belki özel... özel bizim arkadaşımız. Belki özel kaleci miydi? Evet. Kaleci. Evet, tamam. Oğlumcanın tanıdığıydık. Ee, belki evet tanırım. Berke'ye o zaman bir selam. Ya bu gerçek değil ki böyle çok şeyi de bu gerçek bu yani. gerçek. gerçek evet. Berke'nin abisi benim ya. çok samimi arkadaşımdı. Berke'nin kendisi de yani birlikte büyüdük diyelim. Ben büyüğüm ondan 7 yaş büyüğüm de. Ee, Vay be, Berke, neredesin? Bak, ee, Berke bu, belki Belçika'da Berk... şu anda Biz <gülüyor> <Aynen>. Bakırköy'deyiz <gülüyor> <gülüyor> Ben sabah 6'da kalkıp işe gideceğim Berke belki belki kalkmayacak işte. bile evet. ee, Bugün de maçları vardı ne oldu acaba Neyse Bakalım. Şimdi e, Murat Sağlam transferini Ben bu açıdan olumlu buluyorum Gidip de, 5 milyon verip Murat Sağlam'a asılardı Ya kardeşim bu adam kim derdi Tabii. Ama, Ama Murat Sağlam alındı Ve ben gördüğüm kadarıyla hem e, karakteri de düzgün bir çocuğun. Yani evet. şeyde gördüm, demeç falan verirken böyle. E, Efendi bir çocuğa benzettim zaten. Eki yani... milli takımda oynuyor mu yoksa Alman mı seçmiş, Alman milli takımını seçmiş? Yok, herhangi bir milli takıma yok. çağrıldığını hiç ben bilmiyorum. Ha çağrıldığı zaman mı seçiliyor bu? Evet tabii. Ha, okay. Yani adam sana davet vermeden ha. ben Alman milli takımında oynayacağım diye bir demeç oynuyor. <gülüyor> yüzden... Çünkü kime ne yani? <gülüyor> <gülüyor> yani ben bende Alman milli takımını alıcamlar. Bu şey çift vatandaş yani ya. belki <gülüyor> orada seçim yapıyordur hani lisansla alakalı falan bir şeyler diye soruyor. Yok yok. Önce bir davet alıyorsun ki. Bununla alakalı çok iyi bir hikaye var da artık hı. ne kadarı transfer, ne kadarı e, dedikodu hı hı. başka bir programa mı bırakırız? Yo acaba. girelim girelim. Yo girelim ya. Mesut Özil'le alakalı denir. Ha. Mesut Özil Türkiye'yi seçecekmiş. Bakın bu teva buna inanmayın. Yani ben hı hı. bu bir şeyler efsane. Bir yerden da... bir şeyler evet. İnşallah doğru değildir. Eğer doğruysa çok acı çünkü. Hı hı. Mesut Özil Türkiye'yi seçecekmiş. Ee, hocam demişler, Fatih Terim o zaman milli takım hocası. Hocam demişler ya Mesut var işte hani biliyorsunuz falan. Çünkü yani milli takım hocaları 15 yaşından beri Almanya'daki tütleri, Fransa'daki İzliyorlar, de zaten biliyorlar yani. Evet. yani bilmeme ihtimali zaten yok. Zaten işlerine bile bu arada. Ya, e, aynen bu arada öyle, öyle işlerine. <gülüyor> Türkiye'dekinden çok Almanya'dakini biliyor Çin çünkü. Yani milli takım hocası olduğun zaman 7-8 ay yatıyorsun. <gülüyor> evet. Hiçbir yani, işin, i̇şin o yani, değil. Değil. yani. İşin o yani. 10. seyretceksin. Yani, ee, yani U13'ünden, U14'ünden başlıyorsun tamam. seyretmeye. E, ya demişler ki ne yapacağız o fare suratlı alıp da. Aa. Bunu söylemiş. Ha, bu <gülüyor> Cümleye bak. <gülüyor> Bir, şekilde Aa, o, bu, bak. <gülüyor> Bir şekilde bu. Alma Türk. Bir şekilde bu Mesut'a gidiyor. Aha. Tabi Mesut öğreniyor bunu nasıl bilmiyor. Ya inşallah yalandır bu yani hani. <gülüyor> Belli olmaz bu arada evet. Ondan sonra e, Mesut'a arıyorlar açmıyor. E, Fatihlerim ayağına kadar Türkiye'den gidiyor arıyorlar. görüşmüyor. <gülüyor> Bundan birkaç yıl sonra bunu Aha. duyduğu için. Yani, ve Almanya mil takımı seçip Almanya'da oynuyor diye. Tek sebebi o değildir. Ya, tabii ki yani. canım Almanya milli takımı seçmese Dünya Kupası'nı... E, <gülüyor> <gülüyor> Dünya Kupası kazandı adam yani. yani. Bu arada şimdi düşün abi. İngiliz, Türk vatandaşısın... <gülüyor> Muzi İzzet vardı. Başka da hatırlamıyorum varsa. Ha, Mustafa İzzet vardı. Yaşı ha. yetenler hatırlar. Leicester City'de oynuyordu. O zaman evet, Leicester'ın 5.lik evet. zamanları falan herhalde. <gülüyor> Muzi İzzet e, Türkiye'ye gelmişti. Türk milli takımında oynama, İngiltere milli takımında oynayamaz Muza İzete. Çok yetenekli bir adam falan da değildi yani. Bu adam Muza İzete karşımıza almayalım. Sevenleri varsa. Yani tamam da yani yetenekli <gülüyor> derken Skolstan de yetenekli değildi. <gülüyor> çünkü o o mevkiydi o zaman Skolz oynuyordu şey. Hani güzel Muza İzete. Mustafa İzete. Ben benim bile çok iyi bildim yani. <gülüyor> Mustafa İzete e, Türkçe falan çok yok o zaman. Aha. Yani şimdiki şeyler gibi değil. hani e, öyle büyük geniş, geniş bir geniş bir komüniteleri yok diye Aha. tahmin ediyorum. Eee Sünnetli misin falan diye açıp gösterttirmişler Aa, soyunma odasında milli takımda falan. Ya. Tabii tabii açmış göstermiş adam böyle. Aa, bu çok ofansif ya. Adamın abi. kendi şeyi. Ş şok olmuş. Ne oluyor lan? İnanılmaz. <gülüyor> Artık o işin içinde kim varsa da yazıklar olsun. Kınıyorum <gülüyor> buradan. Yani. Kesin bunu Kesin de bir yerde hoca falandır şimdi. <gülüyor> evet. Şu an bizi dinliyorsa muzizetin şeyini açan kardeşler. <gülüyor> muzizetin sünnetçisi bizi izliyorsa. Peki Murat Sağlam'la alakalı yorum var mı? Murat Sağlam'ı ben beğendim. İnşallah oynar. Daha çok 11'de görürüz. Ben hızlı ve şey yani gerçekten defansı biliyor diye düşünüyorum. Peki. Şimdi Yasir Subaşı tanesiyonu açıklandı ondan sonra. Sonra evet, hemen sattık. Evet gitti. Onun sonra zaten ilk baştan beri eski yani daha lig bitmeden beri konuşulan Emre Belezoğlu'nun zaten bize geleceği konuşuyordu. Evet, önce Allah'a açıklandı ama Emre'yi konuşalım. Tamam. Emre Belezoğlu Hı. biraz kendini toparladı. Yani daha doğrusu şey olarak, <gülüyor> futbol olarak söylemiyorum. Yani çok da bilmiyorum futbol olarak bu arada ne durumda oldu. Benim bildiğim zamanlarda iyiydi Emre abi, Bezoğlu. Abi, Emre Bezoğlu'nu... Ama şey... karakter olarak kendini toparladı ve şey oldu. Izliyorum. Hayır abi bak, Emre Bezoğlu benim, yani ben yıllardır izlerim, benim bildiğimi göre yani gör, ve gördüğümü, izlediğime göre Emre Bezoğlu şöyle bir adam. Emre Bezoğlu bak, dışarıda şöyle al karşına konuş. Aha. Çok böyle sakin, düzgün bir adamla konuşuyorsun zannedersin. Ha. Emre Bezoğlu ne zaman... da mı? Evet, ne zaman bak sahada bile değil. Fenerbahçe'nin YouTube kanalından abuk subuk şeyler izliyoruz. İşte böyle abuk mücadeleler, küçük küçük böyle oyunlar falan. Onda bile herifin kazanma hırsı var. Yani böyle çirkinleşiyor hemen. Ha. Kazanma hırsı çok fazla. Ondan ama kendini kaybediyor, saçmalıyor yani. Ya bu arada ben o şeyde okey. Yani hani kazanma hırsıyla böyle bir şeyler yapmasını okuyayım. Ama bu hani diyorsun normal hayatta böyle bir adam değil. Ya hiç yani ben böyle yani ne bağırarak konuştuğunu duydum, hiçbir açıklamasında agresif bir laf söylediğini bile duymadım ya aslında bilmiyorum. O tuvalet fırçasını fark etseydi. Tuvalet fırçasını fark etseydi sinirlenebilirdi. Onu herkes sinirlenir. Ama onu herkes sinirlendirir evet. O arada o da çok böyle şeymiş ya. Yani ben baktım. Tamamıyla ile geyik bir şeymiş tabii, tabii yani. Tamam adamın he. hiçbir alakası yok adam yani hani. Adam İzlandalı bile değil. Evet tamam. evet öyleymiş. Neyse Emre Belözoğlu'nun karakteri çok da önemli değil. Zaten onun <gülüyor> da değil yani. Ben <gülüyor> ne top oynadığına bakarım da. Tabii, transfer konusuyorsun. Evet şöyle bence yani bak Emre Belözoğlu 38 yaşında tamam. Başakşehir'de ne oynadı dersen yani Emre Belözoğlu aslında bütün takımlarında bunu oynadı. Geçen gün Yine hazırlık maçında gördüm. Hı hı. Ya 60 metreye tık adamın ayağına pas atıyor. Adamın Valla o yeteneği yani. şeyi var yani. evet, ya. Evet. Çünkü ayağı yetenekli yani. Bu adam 40 yaşına geldiğinde de bu ayağı sahip Sergen. Olacak. 50 yaşında da ölüyor. Aynen öyle. Sergen de şu an yani bizde halı sahaya koy. Sergen 50 yaşında da olsa yani bizim öldüğü yani yok eder. Halı sahaya geç. Biz bir ara yazlıkta halı yapmıştık. hatırlıyorsunuz. Evet. Şey gelmişti. Altan. Mesut. Hayır, hayır Mesut değil. <gülüyor> Altan. Ha, evet de evet. Futbolcu, evet. Altan. Hani evet. Adam halı sahada. Yani sadece bize eylemek için oynadı. Evet Yani. Birazcık oynadığın zaman çok büyük fark açıyor. Yok ediyor yani. yani Çünkü Avrupa'nın hani salda sizle Sarayı... oynadığın zaman. Hı. Tabii tabii. Abi, tabii. Ama yani bu adam şimdi çok olacak mühürsün evet. oynadığı zaman. Ama Şu burada yani doğru. Emre koşmasa da etmese de 60 metreye o pası atacak yani. Abi, abi o iş öyle değil. Bence. Ha, sen ne diyorsun sen Futbol söyle. Futbol yeni dönemde kondisyon mudur hız mı? Hadi bakalım. <gülüyor> şimdi e, tabii Avrupa kulvarı yok bu sene. Hı. Hı. Dolayısıyla çok yoğun bir tempoda maç oynamayacak. Haftada Hı. bir tane maç oynayacak falan. Hayır, öyle. O konuda 38 yaşındaki Emre Belözoğlu yine de haftada 90 dakikayı kaldırabileceği bir kondisyon olduğunu ben düşünmüyorum. Ben sana. de düşünmüyorum. Hı. Ama gerek olduğunu da düşünmüyorum. Yani sen şey i̇şte diyorsun. Ben de arada diyorum çıkıp... ki gerekli pastarı atıp evet, gerekli... İki gol attıksa kulak. mesela atıyor. Tamam bu zaten Fenerbahçe bir maçı kazanabilir belki. şimdi Ama ee, kazanılmaya da... Fenerbahçe, de, Fenerbahçe oyun planını bunun üzerine kuramaz herhalde. Tabii kuramaz. 45'te ben Emre'yi alayım da iki gol attırsın A diye ama kuramaz Ama şimdi yani. bir tane win condition'ı yoktu hiçbir zaman şeyin. Hı -hı. Yani olsun elinde bir planın olsun yani. E, tabii olsun. Yani eğer Emre Belözoğlu şey gibi oyuncun senin varsa sen niye Emre Belözoğlu bu takımda demezsin? Tabii. Hı. Benim takıldığım iki tane nokta var Emre Bözer transferinde. Birincisi geçen sene Başakşehir'in maçlarını seyretmemiş mi Emre Bözer transferi alam? Kim etti bilmiyorum. Hoca etti herhalde. Aha. Ay, hoca istetice. Hoca istemiştir muhtemelen. Emre de gelmek istemiştir. Muhtemelen de futbolu burada bırakacak. Tabii tabii. Belki abi. de bu sene diyorlar ee, zaten. Sezon dinleyelim. sonu bir hani teknik bir görev alacaktır. Hı -hı. Ha şeydir, Hayat. Evet. Ee, bilemiyorum. Ya, bak olayını O zaman, zaman, zaman işi işte çok tatlı kavgalar seyredildi bu arada. Evet çok, çok zekli olabilir. Yapılan transfer şu düzeyde olduğu zaman ben ona birazcık e, kötü gözle bakıyorum. Yani rakibinin kulübesinde Hasan Şaş var. Geliyor eee <gülüyor> artistik yapıyor içeride dışarıda. Aha. İtiş kakış, kavga, dövüş. Bizde şeyin son Berke giriyor kavgaya falan. <gülüyor> 2000'li çocuk giriyor falan. Demişler ki Emre Bölüzoğlu kadroda olsun. Kesin de bu yüzden aldılar bu adamı. Olabilir. Evet, evet, olabilir. Sağ için gerginliği tabii, şey yapabilmek tabii. için. Yani var. Ya, Emre var bizde. de Kavga çıkarsa kafa atar falan. <gülüyor> Çünkü geçen sene Volkan vardı. <gülüyor> bu sene yok. Serra Volkan, Kaya Volkan'la bir imzalamadık şu an. Şu an. Yok, daha imzalamadık hala. Aa nasıl ya? Yani, evet. Volkan kadroda değil şu an. Aa çok düşüş. Normal herhalde. sözleşmesi bitti. Hani bir şey yok ortada. Sözleşmede imzalanmadı. imzalanamadı. Kendinden serbestti yani. Evet Serbest. Volkan her yani an yani. yani şu an bir transfer edebiliriz. İstikbal <gülüyor> Mobilya'ya ben <gülüyor> istik... İstikbal mıydı? İstikbal <gülüyor> Mobilya. <gülüyor> Kayseri'ye <gülüyor> her an alabilir. Emre Belözoğlu'nun şöyle bir <gülüyor> bir yorum yapayım şimdi. 38 Emre Belözoğlu'nun en son Fenerbahçe'de oynadığı seneyi hatırlayalım. Tamam oynadığı yine 3 orta hali oynuyordu. Evet. Kim vardı? Mehmet Topal. Mehmet Topal'ın e, 30 yaşından küçük hali. Evet. 27-28 yaşındaki hali. Evet. Emre Belözoğlu yine yaşlı. Evet. 33 yaşında falandı. Ha. Bir de kim? Kim vardı? Merileş mi vardı? Evet. Megadeş vardı. O sene Merileş vardı. vardı. Hı hı. Şimdi e, şu anda oyun şuna döndü. Sen bir tane teknik oyuncu oynatıyorsan orta sahanın, üçlü orta sahanın bir tanesine. Diğer ikisini fizikman çok iyi çok, olması, çok iyi olması ha, lazım. Evet. Ki MLS'de o zaman Mehmet Topal'ı da fizikman i̇yiydi. çok iyiydi. MLS biraz da şey ama değil mi böyle daha kısa boylu falan? Tabii canım Liverpool'un 8 numarasıydı ya MLS. Ayağına da hakimdi. Yani 6 numara donatıyordun MLS'i. Çok ee... da iyi. İkisi de çok iyi basıyorlardı. Önde inanılmaz... Ama işte de şey diyorsunuz değil mi? Yani böyle hani vücutlu vücutlu böyle hani... E, ha güçlü DMC değil ama... oynayacak. Orta sağda lazım. Dirilerdi diri basıyorlardı Tabii falan. Kesinlikle lazım 6 numara Fenerbahçe evet. şu anda yer almazlarsa cinayet. Aynen. Hı. Ki orada bir isim var. E, değil orada değil. bir isim var. Her takımda var o isim. <gülüyor> ee, şimdi Emre Bellozoğlu. Şunu da söyleyeyim. İddialı bir laf olabilir. Katılan olur, katılmayan olur. Başakşehir'in geçen sene şampiyon olamamasının sebebi Emre Belozoğlu'nun yanında Mahmut'un olmasıdır. Oo, şok şok şok. Böyle yazacağız her yere. <gülüyor> her yerine yazacağız. Bursun o olarak... çabalığı dedi. <gülüyor> Mahmut teklemeden hemen cevap verdi. Ben ondan anladım. <gülüyor> <gülüyor> Emre hemen pisleşmiş. Canım Mahmut kötü olduğu için demiyorum. Öyle <gülüyor> evet, evet, değil anladım. Aynen. Ona uygun değildi diye. Daha e, sert bir oyuncunun olması evet. gerektiğini ben düşünüyorum. Aha. Şimdi bu sene işte o sert oyuncu Tolgay. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi bu sene e, Fenerbahçe'nin önlü beresu yok. Evet. Önlü beresuz bir Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ne kadar katkı verir? Ben Tabii faydası işte. olacağını Aa. çok düşünmüyorum şahsen. Ama işte öyle de belki işte hoca o zamanın şeyine yani o tip bir oyuncular bulmaya çalışabilir. Ha, yani, i̇kinci mevzuya değinelim. Emre'nin transferi alakalı. Evet. Ersun Yanal ilk Fenerbahçe'den ayrıldığında bundan kaç sene oldu? 4 oldu mu? Oldu herhalde. 4 evet. veya 5 sene önce. Aynen. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldığında. Bak sene zaten yemeğe gitti galiba. Evet. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldığında Başkan'ın yatına gidip Ersun Hoca'yı şikayet eden Volkan'ın yanındaki oyuncu kimdi? Bunu araştırsınlar. Bunu araştırın. <gülüyor> Yine bomba bir iddia geldi. Ortayı attı ve gitti evet. değil mi öyle bombayı? Aziz Yıldırım'ın <gülüyor> yatına Yatına <gülüyor> Volkan Demirel ve Emre Belezoğlu gitti diye haberler çıktı o zaman. Ha. Yine söylenti, Bilemiyoruz, rivayet evet. gazeteciliği var ya arasak buluruz. Google'da falan çıkar yani. İşte hocam karılara göre idman ayarlıyor başkanım pardon. Wow. Başkanım ee, bu hocam karılara göre idman ayarlıyor. Wow, i̇şte ya. falan filan. O i̇stediğim kulüp işte benim. Evet be. tabii. <gülüyor> Ersun Hoca'nın kulübünde Gökçe Hanım'a da inşallah yer yani var. İnşallah yer var. Ya neyse Fenerbahçe'nin transferlerini Emre'yi yani sabah kadar konuşuyoruz. Emre büyük spektaküler bir adam. Bir şey daha söyleyeyim. Heh. Bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe'nin kaptanı bu kadroda Emre Belözoğlu olur. Ona bir Ona bir lafım yok. Kaptı olacak mı? Tamam. Oldu, olacak olacak. Oldu. oldu. Ona bir lafım yok. Ama Fenerbahçe'nin kaptanı takımını 3 kere bırakıp gitmez kardeşim. Vay be. İşte bu. <gülüyor> Volkanı ben ee, birkaç senedir performansını çok beğenen bir insan değilim ben Volkan'a da kendim gidip sorsam abi sen kendini beğeniyor musun o da ben beğenmiyorum derdi de muhtemel evet, evet. <gülüyor> ama en azından Volkan'ın işte 12-13 senedir Fenerbahçe'de A takımında oynamışlığı evet. var kaptanlığı evet. kesinlik takip eden bir insan olduğunu şahsen ben düşünüyorum. De düşünüyorum ama şu an takımda yok yok tabi evet Hı -hı. onun evet. boşluğunu Emre dolduracak evet. gibi duruyor Emre'nin oynamadığı zamanlarda Hak üç, Hak kesinlikle ee, hak ediyor. O zaman evet. Fenerbahçe'ye fazla vakit ayırdık. Evet evet, evet. Süremiz, süremiz bitiyor. Aynen. Süremiz daha var ama hani Fenerbahçe'den şey yapalım. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de o olur. zaman kısa birer cümleyle birer transfer ile konuşalım. Aynen geçelim. Konuşalım. Çünkü bayağı yaptı o da. Meldinize Kayseri'si programı. Abi bir, bir şey söyleyeceğim. Var, bir şey söyleyeceğim. Geri Rodriguez'den önce. Allah yarama. Allah ya, yarama. Ya tam onunla konuştun ama. Allah yar. <gülüyor> Bu sezonun. Tabii oğlum böyle bir adam var. Allah Allah. Bu sezonun transfer çalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika öncelikle Görke'nin Allah, yani <gülüyor> Allah yar şokunu atatın. Ha biz şaka yapıyoruz saydım sen sabahtan beri. Allah yar diyemeyiz. Allah yar Sayyatman eşliğe bir çocuk evet, aldı. Evet. 18 yaşında Wondo Kit. Diyorlar. 2001'li. Evet. Ben yine Hı. FM'den baktım Allah yar. İlk lafı çıktığında işte Mart falandı. Konuşulmuyordu. Evet, evet, tamam. Tabii ki <gülüyor> yani ben baktım FM'den yani hiç olur yoktu, <gülüyor> belki İran'da adamlar iyi bakamadılar, bilmiyorum, edemediler, abi, bilmiyorum. Evet. Ya bir tane hazırlık maçında gördüm, ayak tahta dedim yani bu çocuğu boşuna almaz <gülüyor> keşke falan. Öbür maçta da biraz daha iyiydi. Evet. Allah, yer. Allah yeri Allah geç ya. ya tamam, Allah yer. nesini konuşalım? Tamam, Allah. Evet. Aynen. Allah Ondan yar sonra, ve yardımcısı olsun diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra evet, Max Kuzuz de var, buna çok heyecanlandım Fenerbahçe tarafı Ya gel. Max Kuzuz'e şöyle, on <gülüyor> numara e, çıktı. Ya o değerde, o kariyerde alabileceğin en iyi free transferdi. Bedava. Aynen. O, yani, o da Volslu üzerinde transferi ben de transferi da 12 milyon gözüküyor. Nefek Tabii. Doğrudur bilemiyorum ama. Ya ben de bilmiyorum. Ya şu şimdi... an ne kadar acaba? Bir de o şu an kimi? Yani ben en son En son ha. transfer var da, da öyle yazmış. yazmış. Bugün aldım. Şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi Max Kruzlu'nun 12 milyonu olabilir. Çünkü geçen seneki istatistiği hayvan gibi. İki senedir iyi. Yani bayağı gole katkı yapmış. Hani 10 küsü gol 10 küsü asist yapmış yani. Yani Ali Koç'un böyle <gülüyor> yatırım olarak alacağı bir adam da Hani free transfer kapatayım. İşimize de yarar. Evet. Aynı zamanda da belki yani, seni Yemeniye işte belki 31 yaşında sonra belki çok satamaz biraz ama, zor satar ama 30 30 30 30 biraz zor satar ama 31 yaşında biraz zor satar ama ya inşallah geçen seneki AF transferi gibi olmaz yani. Evet yani. çok yani. benziyor ama, çünkü yani şöyle bir şey vardı ama AF kiralıktı. Hani ne olacak kiralık oyuncuyu geri göndersin yani. Onda çok sıkıcı ama o, sen bunu alıyorsun. Sezon başında Koku bütün takımı AYV'ye göre yapıyor. Evet ama Koku zaten Koku'nun planını tutmayacağız zaten ortaya e Şimdi Ersun'un planını tutmayacağı da ortaya çıkarsa <gülüyor> dördüncü hafta Ersun'u mu göndereceğiz? Yani? <gülüyor> evet o kötü iş. Olabilir. Evet bu da olabilir yani. Evet, bu olabilir bu arada. Ee, hızlıca sezonun tamam. transfer çalımını hiç konuşmadık. Geri gol mi? Hayır canım. Muriç. He Muriç evet. Ha, i̇ki aydır gitti geldik. Ahasaray'ımızı attı dediler. Evet. Gasaraylı dediler. Bu arada zaten şöyle bir şey var. Herhangi bir oyuncu Türkiye'ye geliyorsa her takımla bir adı çıkıyor. Tabii evet. tabii. Yani Türkiye'ye geliyorsa şöyle hangi takımda söylüyor bunu yani. Anadolu Anadolu takımlarında birisi parlıyorsa Aha. bu kesin. Mesela işte Kayseri Spor'daki Deniz Türüç. Evet. Deniz Türüç hangi takıma gidecek? Biz her zaman olduğu gibi işte oldu, bekliyoruz. Evet. Emre orada oldu ya? yeni. 28 falan değil mi Deniz? Evet öyle bir şey. Emre orada falan bile oluyor yani bütün takımların. Yani Hı. daha doğrusu o fante falan tarzı çok gaslar. Sürebi görüyorum yani. Bu arada Emre Moga hayırlı olsun. <gülüyor> evet. Sen orada <gülüyor> Galse de geliyormu bu orada? Öyle bir diyorlar. Bir ki var. E, Fatih Hoca'nın zaten şeyi. Işte, <gülüyor> bir annesinin düğününe bir gitseydi. Evet. Kesin Galatasaray'dı. Kendisi de işte. demişti. Öyle bir haber de vardı. Kendisi ben Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fatih Hoca da parlarım. Ben o beni o çıkardı falan filan. Evet evet. O Fatih Hoca istemiyor. Işte parlatır. Parlatır. E, falan. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> ee, Murici ile <gülüyor> alakalı evet. yorum yapacağım. Evet. Aha. Şimdi Murici geçen sene Rize Spor'da oynadı. 14 gol mü attı? Kaç attı? Galiba o da bir şey atmış olması lazım. Fenerbahçe'de geçen sene 14 gol atan bir santrafor olsaydı Fenerbahçe şampiyonla oynardı. Yani olur muydu yani bilmiyorum. İlk üç ilk üçte gezerdi. Kesin Avrupa'ya giderdi Fenerbahçe. Evet. Ee, yani gö bakıp göreceğiz. Ben şimdi Vedat Muriş transferini Rodriguez'le bağlayayım. Aha. Zaten başka da kalmadı herhalde. Bir 6 ay var. Onunla bir cümle konuşuruz. Geri Rodriguez Galatasaraylı olan o, o. o mu? O. Ee, geçen Hı -hı. sene devre arasında iddiada İyi bir rakama satıldı. <gülüyor> 6 milyon Euro civarı galiba. Öyle miydi? Evet öyle olması lazım. Sanki daha yüksek gibi kalmış aklımda. En fazla 8'dir. Yok o civarıda ben bugün baktım. Tamam. 6'ydı. Ee, hemen sezon <gülüyor> bitiminde de herhalde ihtiyatın da sezon bitimi şu an bilmiyorum. Evet öyle. <gülüyor> ee, Fenerbahçe kira aldı Geri Rodriguez'i. Şimdi için transferindeki Geri Rodriguez bağlantısı ne? Şimdi Geri Rodriguez sol kanatta oynuyor. Bildiğim kadarıyla sağ ayaklı bir oyuncu. Evet. Onu bir e, teyde dedin. Teyde dedim. Tamam. Öyle olmalı. Bakıyorum. Ve baksana ona. Tamam ben bakacağım. Sen devam et. Şimdi Mouric'de solak Aha. sürekli sol karada yapışarak oynamaya çalışan bir Aha. oyun tarzı var. Dolayısıyla geri Rodríguez sağ ayaklı olsa sol ayaklı olsa onun hani, sürat ile oynayan bir oyuncu olduğu için geri Aha. Rodríguez onun alanını ister istemez daraltabilir o tercihiyle. olabilir ya yani sonuçta sol ayaklı bir adamın sol kanatta oynaması gerekmiyor. Yok yok onu kastetmiyor. Ümit Hazat bugüne kadar hep sol açık. Onu kastetmiyorum. Evet. Geç sağ ayaklı. Dolayısıyla sağ ayaklı olduğu için o da süretini dikinden ziyade içe kat ederek oynamayı tercih eden bir oyuncu. Muriş de tam tersi oldu. Zaten Reze Spor'da sürekli takip ...etmeye çalıştım. Yani bütün maçları sevep benim Spor'un... Um. ...burada Rize Spor'un <gülüyor> fanatiği olduğumu da... ...şey olmasın ama... işte sol ayaklı olmasından mütevellit. Topu alayım, sola e, çekeyim... ...sağ kanattaki oyuncuya... Aha. ...pozisyon yaratayım. Derdindeki bir oyuncudur. <gülüyor> Gibime geliyor. Şimdi Max Cruze'nin... E, için sağ tarafını çok iyi değerlendireceğini... ...ben düşünüyorum. Önün arkalı diye tahmin ediyorum. Ama geri rodriguez ...orada beni düşündürüyor. Bu iki oyuncunun... ...uyumu acaba nasıl olacak? Bir hazırlık maçının ikinci devresine birlikte oynadılar. Yanlışsam düzelt beni. Evet. Şey maçı. Bursa maçında. Aynen. Yani. Şeyde de ilk 11'de çıktılar ikisi de. Ha, öyle mi? Ben, ben maçında, o maçı seyretmedim. Evet. Wolfsburg maçında da ikisi şey çıktı. Beraber çıktı. Ben Wolfsburg maçını açıkçası söyleyeyim. Gevi Rodriguez'i hiç beğenmedim. Ne yaptı dersen hiçbir şey yapmadı. İşte ben onu söyleyecektim. Hı. Bursa Spor'un ikinci maçında da geri Rodriguez. Zaten Bursa Spor'un oyunu geride kabul eden e, oyun anlayışını, mantalitesine hı, e, yönelik. Geri Rodriguez'in bir fayda gösterebileceğini düşünmedim yani o maçta. Çünkü <gülüyor> o istediği geniş boşlukları bulamaz yani. Mümkün değil. Evet. Yalnız Moses üzerinden de çok oynanıyor oyun. Wolfsburg <gülüyor> maçında da öyle oldu. Ve Moses bu sene gerçekten... yani Wolfsburg maçında ben beğendim en azından. Hani şöyle çok güzel hani... Gerçekten o kanıdı çok güzel kullanıyor. Murat Sallam'ı da oynatıyor. Evet. Hani önüne top atıyor falan ya da ona boşluk veriyor. Hatta ben ara ara işte... Bak Murat şuraya git buraya git falan dediğini de gördüm saha içinde. Hani yönlendiriyor da. Hani o yüzden Moses bu sene biraz daha etkili olacak gibi geliyor bana ama bakalım. Göreceğiz. Bu arada o zaman şey yapalım. Yaklaşık bir çok vaktimiz kalmadı. Diğer takımları da Galatasaray'a Galatasaray girelim artık. Galatasaray'a girelim. Okey. Zaten Başakşehir'i biraz çok konuştuk. Başakşehir'i geçmesini konuştuk. konuştuk. Başakşehir geçen sene şampiyon olsaydı sabah kadar konuş konuşurdum yani. Evet. Bu saatten sonra zor biz niye Bak siz iki Fenerbahçe'yle burada oturdunuz. Sabahtan, akşama kadar Fenerbahçe'de, şöyle Fenerbahçe'de, böyle. Geçen sene şampiyonu var burada. Evet, şimdi şampiyonluk konuşacağız. Şampiyonluk şeker gelsin artık, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben başlıyorum. Üstten başladım. Lündama. Evet. Lündama geçen sene Galatasaray'da devre arasında gelen, kiralık gelen oyuncuydu. Evet. Aha. Lündama, e, Galatasaray'ın gerçekten iyi bir transfer hamlesiydi. Bu arada, arada iki devre şeyle, şeyle mi transfer oldu? Hani sözleşmeler doluyor ya. Opsiyon, opsiyon, opsiyon olabilir vallahi, galiba olabilir. öyle ya. 5 milyonu almışlar çünkü. Evet, evet. evet, esas bu seyren transferi seri seri. Seri, Hı, seri. Seriyi hiç ihtiyactan tanımıyorum ya. Yani. Ben de YouTube videolarından ve FM profilinden biliyorum. <gülüyor> ee, FM'den aşina oldum bir oyuncuydu. Ha Danijan da biliyordun sen. Yoo biliyordum canım. Ama yani canlı görmedim adamı. Görsem yolda tanımam yani. Tanım gide canım. FM'de şey görüyorsun değil mi böyle blank? Tabii tabii bu kafalı <gülüyor> şey. Surat pakide de var mı ben de albümü? Ama ne neyse. <gülüyor> Ee, Galatasaray'a ihtiyacı olan futbolcu. Öyle mi? Tabii. Nerede tabii. oynuyormuş bu? Orta, Orta sahna. Fernando oynadı. gitti zaten. Yani ha. emin olmamakla <gülüyor> birlikte şu an Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu olabilir seni. Öyle gözüküyor. Transfer marketteki değeri göre sıralayınca. Evet. Daha doğrusu market poli olarak en yükseği. Evet. Ki bayağı yüksek yani tabii, tabii. değeri. NDA'yı yerine e, olabilecek hmm. en iyi alternatiflerden biri. Ama onlar bir şey almışlar. Tabii tabii kiralık. Aynen. Var mı yorumun seriyle mi? alakalı? Seriyle <gülüyor> alakalı yorumum yani zamanda Fulham sanki iyi para vermişti diye hatırlıyorum. Detayını bilmiyorum yani. Ya ben o uzarafını yüzden... gördüm imzadan sonra. Ben, ben öyle hatırlıyorum. Hiç futbolcuya benzemiyor. Siyahçıya benziyor <gülüyor> biraz galiba. Gözlük de oh, böyle falan. Evet. Yani hiç futbolcuya benzemiyor. Çok evet. Iyi. Ama asıl ondan korkacaksın. <gülüyor> esas hani esas... böyle şey Vibeg'ı aldım ben. O gözlük falan takınca bende bir Alex uyandırdı ama oh. Alex'in siyahı. Hani. Evet. Evet, Ama aynı bölgede oynayabiliyor. Siz evet. şeyi gördünüz mü? Ee, Valentin Ozan Vafor. <gülüyor> Evet, Ozan Vafor. Evet, Ozonwafor. Ozon Ozon tufan gibi bir evet. ismi var. Gördünüz mü hakikaten adamı? Yok. Adamın tipini gördüm ben evet. Adam o, ilk fena Galatasaray'ın aldığı oyuncu falandı galiba bu Hı -hı. sene. Bir geldi Ozonwafor. Ben bu kim dedim ya? Adamlar Hı -hı. açıklıyorlar böyle büyük puntolarla açıkladılar o, falan. O'nu almış gelmiş Nijerya'dan. <gülüyor> Almışlar adamı. Nijerya. Ya ben şeyi çok severim. Böyle işte 150 bine aldık. Adam evet. Dünya Yıldızı oldu. Sattık. Evet. Bak, ya Galatasaray'ı değilim. <gülüyor> Fenerbahçe'li <gülüyor> olmalı. Olan... <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ama yani buradan bir kahramanlık hikayesi çıkar mı bilmiyorum. Ha, öyle, öyle bir şey olabilir. Hiç, Hiç izlemedim adamı. Ha bilmiyorsunuz. Olursa hoşuma gider. Adem Büyük ya işte bedavayı almasalardı eleştirir evet. neyini eleştireyim? Adem Büyük de yani, yani oynayabilir mi zaten süperlik de bilmiyorum her zaman yıllardan beri bildiğimiz bir oyuncu her zaman dümdüz adamdır yani dediğim gibi ne kadar Adem Büyük maça gelecek işte 75'ten sonra görürüz Adem Büyük şey e, Galatasaray'ın solaçının şu an kim oynuyor? 4-5 sene önce Galatasaray'a gelmiş olsaydı Adem veya Fenerbahçe neyse uh -huh. fark yaratabilirdi kalitesiyle uh -huh falan filan. Kasımpaşa'da ben seyretmek halinde. Daha doğrusu kanatlar için şey konuşuyorduk Galatasaray'da. Bilmiyim, Buruma. falan konuşuluyordu ama Bruma bu sene yok. Sene 2013. Yok, hayır hayır bu sene ya. <gülüyor> Allah Allah. Acımasın hatta. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o kadar biliyorum. Allah Allah. Babel oynar bu sene sola çık. Evet. Yani Babeli mi gezecek Adem Büyük? Allah aşkına. Çok iyi transfer bu arada Babel'di. Evet, yani Babel yaşı 32. Babel bence çok iyi transfer ee... Bedava transfer. Bedava. Babel ligimizi bilen adam. Hı -hı. Kalitesini ya ben bir hazırlık maçını seyrettim Galatasaray'da. Babel sırtlar takımı. Ya ya bu benim... En son izlediğinler Liverpool'du bu arada. Gerçekten o kadar biliyorum. Yani Beşiktaş, Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ta bilmiyorum. Yok yok. Beşiktaş maçı. <gülüyor> Liverpool Beşiktaş maçı. Çünkü o maçta golü var ya. Öyle ha, mi? Tabii. O sekizlik maç. Evet. Son golü attı galiba Babel. Tam hmm. bilmiyorum. Beşiktaş'ta okay. arkadaşlar. Hatırlamak isterlerse yoruma yazsın. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla poposuyla atan oydu. Evet. Wow. evet. Şey de olabilir. Benayun. <gülüyor> hmm. <Evet. gülüyor> Neyse ben o maçı evde seyretmiştim. İlk devre 5-0 bittiği için hmm. biraz şey olmuştu. Şimdi açıkçası ben şuna değinmek istiyorum. Tamam. Tamam. Tamam. Jimmy Durmaz ve Şelevoz Özbayaklı. Jimmy Durmaz bu arada FM'de ben çok eskilerden hatırlıyorum. Tabii Fenerbahçe evet, evet. almıştım ben de. Yani neden ya? Ya Jimmy Durmaz ya bedava. Rabba <gülüyor> olabilir de evet, İsveçli biliyorsun. Uh -huh. Yani Türk Pasaportu da vardı Var. var. He var mı abi? En azından şeyle oynacak, çok şeyle oynayacak. İbrahimovic'in kankası, e... şaka değil bu. Evet. Tabii tabii çok tabii iyi aradık. bir seçenek aslında. Tabii ki İbrahim şu an Amerika'da değil mi? Evet. Ben Los Angeles'ım diye açıklaması vardı geçen gün. <gülüyor> <gülüyor> ben nice. Los Angeles'ım demiş. Çok güzel. Her gittiği yerde öyle zaten Hı. bu adam yani. Ya bilmiyorum bir şey getirebilir mi Galatasaray'a yani İsveç'ten? Ya en iyi bir yedektir bence Jimmy Durmaz ya. Yani orta sahana eksildiği zaman koyarsın, İşte açığa da koyarsın, ortaya da koyarsın. Bence şey bir transfer yani, ideal bir transfer. Evet çok da bilmiyorum. Koşan hoca kavga, kavga ediyor Konuşuyorum boş evet. Bu Bulun Jimy durmaz sen... kaleci olan. Vallahi de Jimy. Ya Jimy durmazın geçen seneki şeyine falan bilmiyorum istatistiğini ne yaptı. Ben de bilmiyorum. hangi takımda yani tozlu oynamış. Türkiye'de oynarken hatırlıyorum Jimy'yi. Evet ben de Gençler Gençlerbirliği'nde falan yaşamıştım. Ha, gençler evet. Takım hocam. geç Şener. Şener'i niye alırsın mesela? Bedava. bedava da yani Fenerbahçe transferleri böyle. Bedava abi Şener Özbayraktı. Şimdi Fenerbahçe'nin çöpü. Ya, oh, abi lan. öyle diyorsun ama Fenerbahçe'de efsane Dinamo ne? Serkan Balcı. yok, <gülüyor> yok. Ee, Dinamo Zagreb maçı bu seneki. <gülüyor> Şener oynuyordu. Sağda Şener Solda İsmail Bu kanatları kuşa taksan uçmaz. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Aynen, böyle bir yorum var. Öyle bir yorum vardı öyle. Çok iyi yorum. Bir ara Galatasaray'da bam orta sahası var. Aa BAM. Barış Özbek, Ayhan Akman Mustafa Sarp'ı unutmak yani, mümkün değil. Full karite. Aynen. Mustafa Sarp'ın Pinoya küfürünü <gülüyor> benden koymak istedim. Evet bunu hatırlatın aynen. Ben aynen. şeyi biliyorum orta sahanın yani e, toplam bilek kalınlığı bir araba tekeri kadar var. Aynen. <gülüyor> yani sıfır teknik. Evet evet. Çok iyi. Louis'in damayı konuştuk, Babeli'i konuştuk, Şener'i konuştuk, Adem. Okan, Okan almışlar kayıcı Bursa'nın kayıcısı. Şeyi gönderdiler çünkü bir kalıcı vardı Galatasaray'da. Üçüncü kalıcı. Ufuk. Ufuk hala Galatasaray'da mıydı ya? Yani? Gitti gitti. Ufuk Ceylan. Ufuk Ceylan yeni bir yere transfer oldu ama tam bilmiyorum. Galatasaray'ın kalıcısı şeydi. İsmail Çipe. <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Yedek kalıcısı. İsmail Çipe. Üçüncü işte İşte zaten şey hala duruyor herhalde Galatasaray'da. Mustara. Mustara var. Herhalde ligin en iyi kalıcısı. Tabi bence öyle. Bu arada ee, bir saati doldurduk. Yapılan transferleri tamamen bitirdik. İsterseniz bir on dakika Boş yapalım. Dedikodular <gülüyor> yok yok, dedikoduları ayıralım ki boş yapmak o da Aynı bence yani. Evet, Hiçbiri olarak. tutmayabilir. Bu arada Galatasaray'dan gitti mi dediğimiz Fernando'yu sattılar bunu biliyoruz. Ben aldım gitti canım. Derdi, Eren Derdi oku Göztepe'ye gitti. Bence NDI? çok iyi. Evet. Ee, yok Endi'ye duruyor. Işte. Duruyor mu lan Endi'ye? Duruyor Endi'ye. Aa yok gitmiş o da. Çünkü Endi'ye kiralık da zaten stopayı yürüyormuş. Endi'ye evet. iyi adamım. Olsun Semih Kaya. Fenerbahçe alsın Endi'ye'yi alsın. Buradan, buradan Ali Başkan'a sesleniyorum. Onyeku bu yege döndü. Ya Ali Koç şu an senle uğraşamaz. Ali Koç şu anda elini açıp para dilemeyi zanneder. Voov. Voov. Kageyemizin başlamadan bittiği bu. Yayından hepinizle sevgilendir. Yalan Ali Koç da gelsin buraya. Bağlansın Discord'dan. Evet. Alalım biz böyle de demokratik bir program. Koskoca takılmasın gidiyorsun Cem Yılmaz var mı bilmem nelerle program yapıp. Elini açıp da yani. Ama o da koskoca Cem Yılmaz var e yani. iyi mi bu? İyi. <gülüyor> yani Siz gönderdi. Siz SMS attınız değil mi lan? Ben attım. Açık söylüyorum. Net attım. Gerçekten mi? Evet. Ya sana Fenerbahçe SMS atsın. Sen ne Fenerbahçe SMS atıyorsun ya? <gülüyor> Abi ben attım Fenerbahçe'yi. Allah aşkına. Ben atmadım kardeşim. Ya. Ben Fenerbahçe SMS falan atmadım. Zaten cebimde 3 kuruş para var. Fenerbahçe bana önce futbol seyrettirsin. Ben hiçbir futbol seyrederim de bu arada günahımı vermem ben. Gider Bein Sport'tan paket alırım futbol izlerim. Ben kombine aldım gerçi bu sene bunları konuşul aldım. Kombine aldım? Ee, kendi paramla kanser olacağım. Evet. Avrupa falan da hiçbir şey yok. Ya ya ben, evet 20 <gülüyor> ben 20 TL istikbal Ben 20 lira şey SMS attım. Onda da çekilişe katıldım. Belki kazanırım diye. Bu gitmiş 1500 lira vermiş. Oğlum. Aynı şey gidiyoruz maç seyrediyoruz. Sen tamam. gibi öyle havaya attık parayı. Yani sokağa at şu lan 20 lirayı daha. Atayım al ne yani lira. Herhangi bir tek onun kombinasyonu alma yokayım çünkü hafta sonu bir eğlence yani. yani Topladığın zaman <gülüyor> bütün yılın hafta sonlarını İyi bir para yani hayır, destekse bu da destektir kardeşim. 20 lira al sokağa attım ne var yani? Bir şey olmaz. Silmaniye'ye gitti o para. Silmaniye'ye. Bir şey olmaz ya, ya Ali Koç gelsin sana para versin ya. Ali Koç zaten bana para versin, de, Ali Koç yığın birlik vermez sonuçta bana. Biz dedikoduları konuşacak mıyız? Hadi konuşalım. Hadi, hadi. konuşalım. Bir tane dedikodu aradan çıkaralım zaten yarısı bitiyor. Evet. Victor ya. Vanja mı? Evet abi. O, Süperlik takımlar. Şey cevapını... Aaa senin bilmen lazım, FMC adamsın sen. Nasıl ya? Hiç bir fikrim yok. Kenyalı. Süperlik Kenyalı takımlarının şu anda Aha. ortak noktası. Aranan oyuncu stop şey ön libero. Haha. Ve bu her takımda mı şu anda haberlere göre? Tabii. Evet. <gülüyor> ya aç bak. <gülüyor> Şey, mesela atıyorum, bir tane sayfayı aç Fanatik. Ha. Aynı sayfada Victor Wanyama anlaştı Fenerbahçe'yle. Bir İki şey tane yapıyorlar? altta 5'inci geldi. Falan, aynı adam. Bir de benim en sevdiğim haber tarzı şu abi. Fanatik'te falan bunu çok yapıyorlar. İşte atıyorum. Bak bunların isimleri falan çok Ronaldo falan böyle büyük oyuncular. İşte Galatasaray'da diye bir manşet. Ya herife Galatasaray forması giydirmişler. Hadi onu geçiyorum. Herif gol atmış onu seviniyor. Yani evet, terli evet. merli forma böyle. <gülüyor> Ve bunlar işte tamamıyla clickbait para kazanmak tabii için değil. ve iş yapıyor yani tabii ben de, sen de görürsen tıklarsın yani Hı, hani. bu ne saçmalık değil. <gülüyor> yani 60 IQ'yı göre haber yaptıkları için <gülüyor> Aynen. Ulan, yani Victor Van Yama'yı alan takım demek ki kimseye gelmeyecek yani herkese evet, daha da alamayacak. Genelde evet. öyle oluyor tabii. en çok adı geçiyor evet, adam oldu. geldi kimseye gelmedi Yani bir ara işte şey sürekli geliyordu ne o? Oran Aldinho bir ara Penerife'ye evet, çok geliyordu. Aldinho her takıma geliyordu. <gülüyor> Her Et takımda o. fotoğrafı vardır. Şu an Google'da Ronaldo Türkiye yaz. Hı, aynen. Her takımda fotoğrafı vardır. Şey benim en sevdiğim. Robin'in Fenerbahçe konusunu konuşmadık. Evet. evet. <gülüyor> ee, dur ya eri'nin ismini unuttum ben. Şu anda hatırlayamayacağım zaten. Pires Değil? Galatasaray'da o var. Pires adam var. Evet. O eskiydi ama ya. Ne aşkım. Biri daha var. Pires futbolu yani. bırakalı on sen olucan. <gülüyor>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 Fatih Terim çok büyük büyüklüğe kadar. Yani yok, <gülüyor> Balotelli... Balotelli? Evet, evet. Yok, ya, Balotelli taraftan artık... gazını almak için onların haberleri şey yapıyorlar, alacaklarından falan değil yani. Ya, Balotelli çünkü çok böyle fevri bir karakter ya, yani. Ne ya, kaç, son iki seneden miste. Evet, hiçbir şey yok yani. Var, bir, bir Öyle değil mi? Değil mi? Evet, yani. evet. Artık duruldu o da. Ben Balotelli'nin şerine bir şey haberini biliyorum. Böyle bir deplasmana gideceklermiş. Inter'deyken galiba. Bu bir taksi tutmuş. Bu e, takım otobüsüne ayrı gitmek istiyormuş Balotelli. Kendi yani. arasına gitmek istiyormuş. Evet. Ama yolu bilmiyormuş. E, Navigasyon da kullanmayı sevmiyormuş. Bir tane taksiye para vermiş. Taksiye demiş ki sen benim önümden git yolu göster. <gülüyor> Böyle bir fanfakt verdim. Benim. Allah Allah. Gerçekten disgusting bir adam olduğunu Öyle, Evet. Yani bakarsanız çok fazla isim var. İşte dediğimiz gibi Victor Van Yama zaten efsane. Victor Her takama evet. gidiyor. Yıllar önce Roma'ya yı almıştım şeyde. He Fenerbahçe'ye gelse sevinmez miyim? Sevinirim. Çünkü lazım. Evet. Altı hem lazım hem de kötü bir adam Bu değil. O kadar bir adam. olan bir adam herhalde iyi bir adammır zaten. Evet. Yani. Victor Vanyama çok kalın bir adamdı ya. Böyle hat 29 işine falandır muhtemelen. Evet öyle ya. 28 işine mı ne? Kenya'lı diyorum ya siz Uzun boylu falan. Ha o yüzden diyorum. kalın. Hayır. Hayır. Hayır. Fizik manyağı. <gülüyor> Yine aldık karşımıza. Victor Vanyama'yı. Ya bundan gurur duyar mı insan? <gülüyor> Ama beni niye öyle anıyorsunuz Vandici? Ben, ben futbol oynuyorum, beni bulma Benim, oldum, Doğru ama yapma tabii. şey Ondan sonra dediğimiz gibi Falcoa çok büyük sansasyonel olay. Falcoa'da bu arada çok haber dönüyor Falcoa'dan ya. Evet yani. evet. Ha geldi, Hatta ha gelecek. Hatta ben şöyle bir haber görmüştüm Falcoa'dan. Falcao. Falcoa. Falcoa. Ee, anlaşmış. E, Ama eşini şey ikna edemiyor. O da klasik. <gülüyor> evet, eşini ikna edemiyor. Yenge engeli. Tabii yenge engeli. Sonra Türk tarafına Sonra Real Madrid'e gidiyor, değil mi? Instagram'dan yengenin evet. sayfasına yardırıyorlar, değil Tabii, değil mi? Şey demiş işte menajeri Falkham. E bonservisini bize alalım. Siz bize imza parasını verin. <gülüyor> Menajer diye niye bir... böyle bir şey diyor? <gülüyor> <ha? gülüyor> ya bilmiyorum. Böyle bir haber silerinde bu arada diagonal haber mi ne öyle bir yerden aldım Belli ki yalan. Evet. Yani Fatih Terim de lisesinde değilmiş Falcao. Hani <gülüyor> istemiyormuş ya. Yani evet, böyle bir şey yokmuş ama hani madem işte bonservis bedeli yok bilmem ne falan hani düşünülmedi. Nasıl bedelim. yok abi böyle bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok orada böyle haberler dönüyor. Menajer deyice ki servisini ben alayım, Aha. oyuncuyu sana vereyim, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Bu <gülüyor> parası vereyim bize. Ya böyle bir aptallık olabilir mi ya? Yapar mı adam öyle bir şey yani? E Falcao ve Samad da ikilisi. Ya yine paket olarak geliyorlar. Paket geliyorlar. <gülüyor> Hocanın yeni forvetatı da olabilir Bak, diye. Bak sen de yazmışsın. ile ilgileniyor Fenerbahçe diye. Yazmışım ama. Hiç, hiç düğüm almamışım yani. <gülüyor> Şimdi e, <gülüyor> benim basında gördüğüm haberler Fenerbahçe'nin önli bir yolu. yönelik. İhtiyacına yönelik. <gülüyor> Onun için de stoper ihtiyacı kesin alır mı? Evet. En az evet. iki tane. Ama hep, kim hiç bir yeni isim yok? Hiç yok. Kayer Şikital. Başka yok. Galatasaray'ın defansını mesela nasıl? Duyunda maya alması işte galiba. şey oldu. Sardar <gülüyor> Aziz, <gülüyor> Fenerbahçe'de oynuyor. Eccas et Razzaret'de. Öyle <ma>. <gülüyor> mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Marki>. Devre <gülüyor> arasında. <gülüyor> Neydi olanın adı? Marcao mu? Mariano vardı. Mariano Sabi. Hımm. Bir de Semih, yok Salih mi? Semit duruyor galiba. Semih, Sparta Park'tan kiralık gelmişti bu sene. Öneymiş yani. Ferhatçıya stoper, bir de Kolaro konuşuluyor sol bek olarak. Evet. <gülüyor> Kolaro geldi, Kolaro gelecek. İki aydır Kolaro. Ne mank Kolaro? Ferhatçırafı. İşte Roma'ya gaz çekti. Roma Kolaro'ya şöyle dedi. Kolaro yaşı da 30, 33 va 33 müşah. Yani stoper oynuyor. Sol bek. Sol bek. Yani hak üçün yediği olmaya geliyor Romadan. Ondan sonra Beşiktaş'ın bir şey stoper keşme keşi var. Victor Hugo diye bir adam. Bak size bir şey söyleyeyim şey ya. Sefiller. Tabii tabii. Yani. Evet evet. Allah kahretsin seni. <gülüyor> Şimdi... İlk espri değil mi bu? Evet, tabii. <gülüyor> i̇lk tabii. Akla gelen ilk şaka yapıldı. Victor Hugo ile alakalı. Acaba bu şakadan önce yapılmış mıdır? <gülüyor> Bence bu ilk yani. Peki ilk maçta Victor Hugo'nun hata yaptığı maçta ilk manşet ne? Sefilleri oynadı. <gülüyor> Hemen koyalım. Net. Kesin gelir o. Değil mi? böyle oynayan yazıyla? Sefilleri oynadı. <gülüyor> ee, şey diyecektim. Ne diyecektim ben ya? Ne ne konuşuyorduk az önce ya? Sefil mefil benim kafam karıştı. Beşiktaş'ın stoper, beşiktaş stoper sorunu. Ben bak şu yaşıma geldim. Aha. Ne zaman açsam televizyonu? TRT Spor işte. ne. Beşiktaş'ın stoper, beşiktaş stoper sorunu. <gülüyor> ben kendimi bildim bileli Beşiktaş'ın stoper sorunu. Ulan bu takımda Zago soru. oynadı. Zago'yu <gülüyor> <gülüyor> zamanlardan beri var ya. Beşiktaş'ın stoper sorunu. Baki Mercimek falan geldi oynadı değil mi Beşiktaş'a? Bu ha. saate kadar tam dinleyen. Evet Keloj kalmıştır hala. Ben biraz ofansif girmek istiyorum. Ge -ge -ge aman aman aman. Beşiktaş abi hak ettiği yeri bu sezon artık kavuşmadım. Yani şerefli üçüncülük. Beşiktaş'ın bu olması gerektiği nokta değil mi? Beşiktaş... Abi, mı kapatıyorsun? <gülüyor> bir, tane bir tane şeftali ver şurada. İyice yayın. <gülüyor> Boku çıktı zaten. Ver bir şeftali şeftaliyle. Beşiktaş'ın sezon başında Burak Yılmaz olsaydı bence kafayı oynamaydı. Beşiktaş'ın olduğu yer Üçtür yani. Hadi bilemedin dörttür. Bunu söyleyen ee, Gökçe Hanım yani yanlış anlamayın ben öyle bir şey demiyorum. Yani bu sorakta birisi bıçaklanacaksa lütfen bu Gökçe o, o Hanım. Orada arada beş taştır bıçakları. Evet evet. İyi dağıdı dediğim <gülüyor> Gittik çarptık. Daha da öyle bir işler yani. Yani. Futbol biraz da eğlenceli arkadaşlar. Eğlencesine bakacaksınız. Evet. Alınmayın. Şey. Bugün, bugün bir haber gördüm. İyice geyiğe bağlıydık mesela. Bugün bir haber gördüm. Trabzonspor'un transferiyle alakalı. 8 tane oyuncuyu yan yana yazmışlar. Aha. Bu oyunculardan bir veya 2 tanesini <gülüyor> bitirmesi düşünülüyor diye. <gülüyor> o da yani... Lan zaten sallasa böyle bir tanesine diye yani. <gülüyor> 8 tane adam yazmışsın yani. Peki şey konuşmadık ya. Bu asıl son günlerin komik haberlerinden bir tanesi de oydu. Donk'un antikamanda ne hikmetse Hasan Şaş'ı sakatlaması abi. Aa, Hasan, Şaş, hoca. Hasan Şaş hoca. Yani. <gülüyor> Ama böyle bir tane de fotoğraf var. Donk böyle topla gidiyor. Hasan Şaş yerine böyle ağğğğğğğ diye böyle yatıyor. Böyle, böyle, böyle bir şey, böyle bir durum var yani. Hiç görmemiştim bunu. Bu arada Hasan Şaş oynasa da oynar belki bu arada. Hmm, Nagatomo da öyle demiş, bu antrenmanda aynı zamanda böyle Nagatomo da Fatih Terim'e dedi şöyle yapmış, çok iyi topçu. Böyle bir beyan. Saçma sapan. Böyle bir beyan iddia ediliyor. Nagatomo ile de aynı fikirdi oldu mu sevinirim mi üzüleyim mi? 2002 Dünya Kupası'nda Nagatomo kaç yaşındaymış? Arka da uzayman. Ne bileyim. gibi? Hatta çok da uzak değildi Dünya Kupası ona. Evet. Evet. Ee... Böyle. Ben yoruldum. Ben de yoruldum biraz ya. Konuk olarak geldim bu programda. Kötü ağırlandım. Şeftali verilmedi. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim. Şeftali verilip üstüne su içirildi ki çırçık olsun. <gülüyor> Çarşar oldum. Pis pis işler yapıldı. Hmm. Nadir yayında değil. Ya Kimse şu anda zaten e, Twitch'te bizi izlemiyor. Onları... Nadir çıkmış kapatmış olun bir izleyici gözüküyor. Ya. Nadir yazdı bana. İzlemeyen herkesin ta... <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman şey yapalım podcast'imizi burada sonlandırıyoruz. Ee, evet. Ee, Ortadoğu ve Balkanların en iyi ya da en iyi olacak. En iyi En iyi en iyi mi? En iyi. En iyi. Ha, o bilgi geldi şu anda galiba. Geldi sonra. geldi. Bana şu, şu anda an an bilgi geldi. Aynen. Clock'tan duyuruldu galiba. Evet. Aynı zamanda Victor Vanyama Fenerbahçe'de hayırlı olsun diyoruz. Ee, teşekkürler Victor'a da. <gülüyor> ee, şeyden Twitter'dan YouTube'dan evet Spotify'dan Bizi takip edebilirsiniz. Kanalımızda ikimiz da ikimizde ikimiz her yerde. Twitch'te falan her yerde evet. varız. Ee, yarın tekrarı YouTube'da. E, podcast daha doğrusu YouTube'da. Twitch'te de var. Evet Twitch'te de var. Podcast'imiz Spotify'da. İnşallah Apple podcast'te olacak. Apple Podcast hala submitted to for review mu? Öyle bir şey yazıyor evet. yani. İlla Amerika'dan yani... topçu mu alalım? Evet. Bunu evet. İlla ki. İlla Zlatan'ı yani. getireceğiz. Ya hayır ben anlamadım. <gülüyor> bir haftadır review. Değil ben yani. dinliyorlar yani. Tengok dinliyor artık evet. yani. Neyse. O yüzden bizi her yerden takip edin. ekşide de başlığımız var. Ekşide başladığımızı yazın. Yardırın arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman Evet. Uğurca e, Hoca'ya da teşekkür, Oca, Oca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben ]lerden. de ben de teşekkür ediyorum. Beni çok e, kötü ağırlasanız da programınızın, <gülüyor> e, <gülüyor> başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten buradaki ekipmanlar olsun. E, yayında çalışan arkadaşlar olsun. 7-8 kişilik bir <gülüyor> Reji, Rejiye çok teşekkür ederim gerçekten. <gülüyor> Ee, bütün ses sistemini, değil. ışık sistemini ne gerek varsa. <gülüyor> Burada aydınlatıyorlar. <Evet>, <gülüyor> Sadece sıcak yapıyor böyle. Şey, var. Yani <gülüyor> e, yemek sepetinden bize yemek gününe getiren abiye de ben teşekkür ederim. En azından. Tabi Taş yemek zorunda kalmadık. Çünkü Tabii şeftali gibi. verilmiyor. Yani ee, yine bir sonraki yayınına kadar bekliyoruz. Zor, abi. zor gelirim. Çünkü uzak abi burası yani. Abi çok da değil ya Bak Kadıköy'deyim ben. Sen Bakırköy'desin. E yani işte bir metroyla. Evet aslında ayarlandım. şu anda Marmaray e biraz on konuşalım. Bu arada teşekkürler Marmaray'ı <gülüyor> Marmaray'ı yapan İstanbul evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Ona şu anki başkan ama. <gülüyor> evet. Var, evet, var. evet. O yüzden evet. herkese teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha fazla boşumuzu dinlemeyin. Gidin lan buradan. Yok böyle mi gidin? Evet. <gülüyor> ben geçen programı çat diye bitirmiştim biliyorsun. Aynen. Yine öyle mi yapacağız? Tam konuşurken acaba Tam konuşun mesela şu anda. Tamam, konuşuyoruz biz zaten. Burası programı yemekli. Evet evet, yani o yemek yok gayet, <gülüyor> orada takılıyoruz. Yani Abi, sen... Emre Belözoğlu'nun şeyle yani. yapmaması gerekiyor. Bu transfer olmamalı.